10. Söz Haşir Bahsi İhtar Şu risalelerde teşbih ve temsilleri hikayeler suretinde yazdığımın sebebi hem tesil hem hakaiki İslamiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem, mütesanit olduğunu göstermektir. Hikayelerin manaları sonlarındaki hakikatlardır. Kinaiyyat kabilinden yalnız onlara delalet ederler. Demek hayali hikayeler değil, doğru hakikatlardır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla. Hazırılaaşarı Rahmeti Allahı, keyfi muhile arıda, ba İlla da le mevta, vehu ala kadir. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Birader. Haşir ve ahireti basit ve avam lisanıyla. Ve bazı bir tarzda beyanını istersen öyleyse şu temsili hikayeciye nefsimle beraber bak dinle. Bir zaman iki adam. Cennet gibi güzel bir memlekete şu dünyaya işarettir gidiyorlar. Bakarlar ki herkes ev, hane, dükkan kapılarını açık bırakıp muhafaza sana dikkat etmiyorlar. Mal ve para meydanda sahipsiz kalır. O adamlardan birisi her istediği şeye elini uzatıp ya çalıyor ya gasp ediyor. Hevesine tevaiyet edip her nevi zulmü, sefaheti irtikaf ediyor. Ahali de ona çok ilişmiyorlar. Diğer arkadaşı ona dedi ki, ne yapıyorsun? Ceza çekeceksin, beni de belaya sokacaksın. Bu mallar miri malıdır. Bu ahali çoluk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Onun için sana çok ilişmiyorlar. Fakat intizam şedittir. Padişahın her yerde telefonu var ve memurları bulunur. Çabuk git, dehalet et dedi. Fakat o sersem, inat edip dedi. Yok, miri malı değil. Belki vakıf malıdır, sahipsizdir. Herkes istediği gibi tasarruf edebilir. Bu güzel şeylerden istifadeyi men edecek hiçbir sebep görmüyorum. Gözümle görmezsem inanmayacağım dedi. Hem felsefane çok safsatiyatı söyledi. İkisi arasında ciddi bir münazara başladı. Evvela o sersem dedi. Padişah kimdir tanımam. Sonra arkadaşı ona cevaben bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf katipsiz olamaz biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur. Ve bu kadar çok servet ki her saatte bir şimendifer gaitten gelir gibi kıymetli musanna mallarla dolu gelir, burada dökülüyor. Gidiyor nasıl sahipsiz olur? Haşiye seneye işarettir. Evet bahar Mahzene erzak bir vagondur, gaipten gelir. Ve her yerde görünen ilannameler ve beyannameler ve her mal üstünde görünen turra ve sikkeler, damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl maliksiz olabilir? Sen anlaşılıyor ki, bir parça frengi okumuşsun, bu İslam yazılarını okuyamıyorsun, hem de bilenden sormuyorsun, işte gel, en büyük fermanı okuyacağım. O sersem döndü dedi, haydi padişah var, fakat benim cüz'i istifadem ona ne zarar verebilir? Hazinesinden ne noksan eder? Hem burada hapis mapis yoktur, ceza görünmüyor. Arkadaşı ona cevaben dedi, yahu şu görünen memleket bir manevra meydanıdır. Hem sanayi, garibi sultaniyenin meşheridir. Hem muvakkat temelsiz misafirhaneleridir. Görmüyor musun ki? Her gün bir kafile gelir, biri gider, kaybolur. Daima dolar, boşanır. ''Bir zaman sonra şu memleket tebdil edilecek. Bu ahali başka ve daimi bir memlekete nakledilecek. Orada herkes hizmetine mukabil ya ceza ya mükafat görecek.'' dedi. ''Yine o hain sersem temerrüt edip inanmam. Hiç mümkün müdür ki bu memleket harap edilsin, başka bir memlekete göç etsin?'' dedi. ''Bunun üzerine emin mi arkadaşı?'' dedi. ''Madem bu derece inat ve temerrüt edersin, gel.'' hat ve hesabı olmayan delail içinde 12 suret ile sana göstereceğim ki bir mahkeme-i kübra var, bir dar mükafat ve ihsan ve bir dar mücazat ve zindan var. Ve bu memleket her gün bir derece boşandığı gibi bir gün gelir ki bütün bütün boşanıp harap edilecek. Birinci suret, hiç mümkün müdür ki? Bir saltanat, bahusuz böyle muhteşem bir saltanat. Hüsnü hizmet eden mutilere mükafatı, ...ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Burada yok hükmündedir. Demek başka yerde bir mahkeme-i kübra vardır. İkinci suret. Bu gidişata, icrata bak. Nasıl en fakir, en zayıftan tut... ...ta herkese mükemmel, mükellef erzak veriliyor. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Hem gayet kıymetdar ve şahane taamlar, kaplar... ...morassa nişanlar, müzeyyen elbiseler... Muhteşem ziyafetler vardır. Bak senin gibi sersemlerden başka herkes vazifesine gayet dikkat eder. Kimse zerrece haddinden tecavüz etmez. En büyük şahıs, en büyük bir itaatle, mütevaziane bir havf ve heybet altında hizmet eder. Demek şu saltanat sahibinin pek büyük bir keremi, pek geniş bir merhameti var. Hem pek büyük izzeti, pek celalli bir haysiyeti, namusu vardır. Halbuki kerem ise inam etmek ister. Merhamet ise ifsansız olamaz. İzzet ise gayret ister. Haysiyet ve namus ise edepsizlerin teyidibini ister. Halbuki şu memlekette o merhamet, o namusa layık binden biri yapılmıyor. Zalim izzetinde, mazlum zivletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme kübraya bırakılıyor. Üçüncü suret. Bak ne kadar Ali bir hikmet, bir intizamla işler dönüyor. Hem ne kadar hakiki bir adalet, bir mizanla muameleler görülüyor. Halbuki hikmet hükümet ise, saltanatın cenah himayesine iltica eden mültecilerin taltifini ister. Adalet ise, râiyetin hukukunun muhafazasını ister. Ta hükümetin haysiyeti, saltanatın haşmeti muhafaza edilsin. Halbuki şu yerlerde o hikmete, o adalete layık binden biri icra edilmiyor. Senin gibi sersemler, çoğu ceza görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme kübraya bırakılıyor. Dördüncü suret. Bak hat ve hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat, şu sofralarda olan emsalsiz mat olmak gösteriyorlar ki, bu yerlerin padişahının hassiz bir sahaveti, hesapsız dolu hazineleri vardır. Halbuki böyle bir sahavet ve tükenmez hazineler, Daimi ve istenilen her şey içinde bulunur, bir dar ziyafet ister. Hem ister ki o ziyafetten telezzüz edenler orada devam etsinler. Ta zeval ve firaklı elem çekmesinler. Çünkü zeval-i elem lezzet olduğu gibi, zeval-i lezzet dahi elemdir. Bu sergilere bak ve şu ilanlara dikkat et ve bu dellallara kulak ver ki, muciznuma bir padişahın antika sanatlarını teşkil ve teşhir ediyorlar. Kemalatını gösteriyorlar. Misilsiz, cemal-i manevisini beyan ediyorlar. Hüsnü mahvisinin letaifinden bahsediyorlar. Demek onun pek mühim, hayret verici kemalat ve cemal-i manevisi vardır. Gizli, kusursuz kemal ise takdir edici, istihsan edici, maşallah deyip müşahede edicilerin başlarında teşkil ister. Mahvi, nazirsiz cemal ise görünmek ve görmek ister. Yani kendi cemalini iki vecih ile görmek, biri muhtelif aynalarda bizzat müşahede etmek, diğeri müştak seyirci ve mütehayir istihsan edicilerin müşahadesiyle müşahade etmek ister. Hem görmek, hem görünmek, hem daimi müşahede, hem ebedi işhan ister. Hem o daimi cemal, müştak seyirci ve istihsan edicilerin devamı vücutlarını ister. Çünkü daimi bir cemal, zail müştaka razı olamaz. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci, zevalin tasavvuruyla muhabbete adavete döner. Hayret ve hürmeti tahkire eder Çünkü insan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır. Halbuki şu misafirhanelerden herkes çabuk gidip kayboluyor. O kemal ve o cemalin bir ışığını, belki zayıf bir gölgesini bir anda bakıp doymadan gidiyor. Demek bir seyrangahı daimiye gidiliyor. 5. Suret. Bak bu işler içinde görünüyor ki o misilsiz zatın pek büyük bir şefkati vardır. Çünkü her musibet imdadına koşturuyor. Her suale ve matluba cevap veriyor. Hatta bak en edna bir hacet, en edna bir rayyetten görse şefkatle kaza ediyor. Bir çobanın bir koyunu bir ayağı incinse ya merhem ya baytar gönderiyor. Gel gidelim. Şu adada büyük bir iştima var. Bütün memleket eşrafı orada toplanmışlar. Bak, pek büyük bir nişanı taşıyan bir yaveri ekrem bir nutuk okuyor. O şefkatli padişahından bir şeyler istiyor. Bütün ahali evet, evet biz de istiyoruz diyorlar. Onu tasdik ve teyit ediyorlar. Şimdi dinle. Bu padişahın sevgilisi diyor ki, Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız! Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbaalarını göster. Ve bizi makarna saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve tevhid ile tazip etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyetini başıboş bırakıp idam etme. Diyor ve pek çok yalvarıyor. Sen de işitiyorsun. Acaba bu kadar şefkatli ve kudretli bir padişah hiç mümkün müdür ki? ''En edna bir adamın, en edna bir meramını ehemmiyetle yerine getirsin. En sevgili bir yaveri ekreminin en güzel bir maksudunu yerine getirmesin. Halbuki o sevgilinin maksudu, umumun da maksududur. Hem padişahın marzisi, hem merhamet ve adaletinin muktezasıdır. Hem ona rahattır, ağır değil. Bu misafirhanelerdeki muvakkat müzhedgahlar kadar ağır gelmez.'' Madem numunelerini göstermek için 5-6 gün seyrangahlara bu kadar masraf ediyor, bu memleketi kurdu, elbette hakiki hazinelerini, kemalatını, hünerlerini, makar saltanatında öyle bir tarzda gösterecek, öyle seyrangahlar açacak ki akılları hayrette bırakacak. Demek bu meydan imtanda imtihanda olanlar başıboş değiller. Saadet sarayları ve zindanlar onları bekliyorlar. 6. Suret işte gel bak, bu muhteşem şimendiferler, tayyareler, teçhizatlar, depolar, sergiler, icraatlar gösteriyorlar ki, perde arkasında pek muhteşem bir saltanat vardır, hükmediyor. Böyle bir saltanat, kendine layık bir rayiyet ister. Haşiye mesela, nasıl şu zamanda, manevra meydanında, harp usulünde silah al, süngü tak emriyle, koca bir ordu baştan başa Dikenli bir meşegaha benzediği gibi. Her bir bayram gününde resmi geçit için, formalarınızı takıp, nişanlarınızı asınız emrine karşı. Ordugah seraser, aser, rengarenk çiçek açmış, müzeyyen bir bahçeyi temsil ettiği misilli öyle de. Ruh-i zemin meydanında, Sultan-ı nihayetsiz enva-ı melek ve cin ve ins ve hayvanlar gibi, şuursuz nebatat taifesi dahi hıssı hayat cihadında, Emri kün ile müdafaa için silahlarınızı ve cihazatınızı takınız. Emri ilahiyi aldıkları vakit, zemin baştan aşağıya, bütün ondaki dikenli ağaçlar ve nebatlar süngücüklerini taktıkları zaman, aynen süngülerini takmış muhteşem bir ordugaha benziyor. Hem baharın her bir günü, her bir haftası, birer taife nebatatın birer bayram hükmünde olduğu için, her bir taifesi dahi kendi sultanının o taife ihsan ettiği güzel hediyeleri teşhir için, ona taktığı murassa nişanları birer resmi geçit tarzında, o sultan-ı nazar-ı ve işhadına arz ettiğinden ve öyle bir vaziyet gösterdiğinden, bütün nebatat ve eşcar güya, sanat-ı rabbaniye murassaatını ve çiçek ve meyve denilen fıtrat-ı ilahiyenin nişanlarını takınız, çiçekler açınız. Emri Rabbanî'yi dinliyorlar ki ruizemin dahi gayet muhteşem bir bayram gününde şahane resmi geçitte sürmeli formaları ve muratsan nişanları parlayan bir orduga temsil ediyor. İşte şu derece hikmetli ve intizamlı teçhizat ve tezînat. Elbette nihayetsiz kadir bir sultanın, nihayet derecede hakim bir hakimin emriyle olduğunu kör olmayanlara gösterir. Halbuki görüyorsun bütün raiyet bu misafirhanede toplanmışlar. Misafirhane ise her gün dolar, boşanır. Hem bütün raiyet manevra için bu meydanı ı imtihanda bulunuyorlar. Meydan ise her saat tebdil ediliyor. Hem bütün raiyet, padişahın kıymetler ihsanatının numunelerini ve harika sanatlarının antikalarını sergilerde temaşa etmek için şu teşhirgahta birkaç dakika durup seyrediyorlar. Meşher ise her dakika tahavvül ediyor. Giden gelmez, gelen gider. İşte bu hal, şu vaziyet kat'i gösteriyor ki, şu misafirhane ve şu meydan ve şu meşherlerin arkasında daimi saraylar, müstemir meskenler, şu numunelerin ve suretlerin halis ve yüksek asıllarıyla dolu bağ hazineler vardır. Demek burada çabalamak onlar içindir. Şurada çalıştırır, orada ücret verir. Herkesin istidadına göre orada bir saadeti var. Yedinci suret, gel bir parça gezelim. Şu medeni ahali içinde ne var ne yok görelim. İşte bak, her yerde, her köşede müteaddit fotoğraflar kurulmuş, suret alıyorlar. Bak, her yerde müteaddit katipler oturmuşlar, bir şeyler yazıyorlar, her şeyi kaydediyorlar. En ehemmiyetsiz bir hizmeti, en adi bir vukuatı zapt ediyorlar. Ha, şu yüksek dağda padişaha mahsus bir büyük fotoğraf kurulmuş ki, bütün bu yerlerde ne cereyan eder, suretini alıyorlar. haşiye şu suretin işaret ettiği manaların bir kısmı 7. hakikatte beyan edilmiş. Yalnız burada padişaha mahsus bir büyük fotoğraf işareti ve hakikati levh-i mahfuz demektir. Levh-i mahfuz'un tahakkuk vücudu 26. sözde şöyle ispat edilmiş ki nasıl küçük küçük cüzdanlar büyük bir kütüğün vücudunu ihsas eder ve küçük küçük senetler bir defter-i kebirin bulunduğunu işar eder ve küçük Kesretle tere hatlar büyük bir su menbaını işmam eder. Aynen öyle de. Küçük küçük cüzdanlar hükmünde hem birer küçük levh-i mahfuz manasında hem büyük levh-i mahfuzu yazan kalemden tere şu eden küçük küçük noktalar suretinde olan bin iy beşerin kıble hafızaları, ağaçların meyveleri, meyvelerin çekirdekleri, tohumları elbette bir hafıza-i kübra'yı, bir defter-i ekberi, bir levh-i mahfuzu azamı İhsas eder, işar eder ve ispat eder. Belki keskin akıllara gösterir. Demek o zat emretmiş ki, mülkünde cereyan eden bütün muamele ve işler zapt desin. Demek oluyor ki, o zat muazzam bütün hadisatı kaydettirir, suretini alır. İşte şu dikkatli hırs ve muhafaza elbette bir muhasebe içindir. Şimdi en adi raiyetin, en adi muamelelerini ihmal etmeyen bir hakim hafiz. Hiç mümkün müdür ki rayiyetin en büyüklerinden en büyük amellerini muhafaza etmesin, muhasebe etmesin, mükafat ve mücazat vermesin? Halbuki o zatın izzetine ve gayretine dokunacak ve şeyn-i merhameti hiç kabul etmeyecek muameleler o büyüklerden sudur ediyor. Burada cezaya çarpmıyor. Demek bir mahkeme-i bırakılıyor. 8. suret, gel ondan gelen bu fermanları sana okuyacağım. Bak mükerrer vaat ediyor ve şiddetli tehdit ediyor ki, sizleri oradan alıp makar saltanatıma getireceğim. Ve mutileri mesut, asileri mahpus edeceğim. O muvakkat yeri harap edip, müebbet sarayları, zindanları havi, diğer bir memleket kuracağım. Hem o vaat ettiği şeyler ona gayet rahattır. Rayyetine gayet mühimdir. Vaadinde hulh ise izzeti iktidarına gayet zıttır. İşte bak ey sersem, sen yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik ediyorsun. Ve hiçbir veçile, hulf ve hilafa mecburiyeti olmayan, ve hiçbir cihetle hilaf haysiyetine yakışmayan, ve bütün görünen işler sıdkına şehadet eden bir zatı tekzip ediyorsun. Elbette büyük bir cezaya müstahak olursun. Misalin şuna benzer ki, bir yolcu, güneşin ziyasından gözünü kapıyor, hayaline bakıyor, vehmi bir yıldız böceği gibi, Kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor. Madem vaat etmiş, yapacaktır. Halbuki ifası ona çok rahat ve bize ve her şeye ve ona ve saltanatına pek çok lazımdır. Demek bir mahkeme-i kübra, bir saadet-i uzman vardır. Dokuzuncu suret, şimdi gel. Bu dairelerin ve cemaatların bazı rüesalarını ki her biri bizzat padişahla görüşecek hususi birer telefonu var. Haşiye, şu suretin ispat ettiği manalar sekizinci hakikatta görünecek. Mesela dairelerin reisleri şu temsilde enbiya ve evliya'ya işarettir. Ve telefon ise mâkes-i vahiy ve mazhar ilham olan kalpten uzanan bir nisbet-i Rabbaniyedir ki kalp o telefonun başıdır ve kulağı hükmündedir. Hem bazı onun huzuruna çıkmışlar. Ne diyorlar? Bak, bunlar ittifakla ihbar ediyorlar ki o zat, mükafat ve mücazat için pek muhteşem ve dehşetli bir yer ihsar etmiş. Gayet kavi vaat ve şiddetli tehdit ediyor. Hem onun izzet ve celaleti hiçbir vecihle hulful vaade tenezzül edip tezellülü kabul etmez. Halbuki o muhbirler hem tevatür derecesinde çok hem icma kuvvetinde bir ittifakla haber veriyorlar ki, şu bazı asarı görünen saltanat azimenin medarı ve makarı buradan uzak bir başka memlekettedir. ...ve şu meydan-ı imtihanda binalar muvakkattırlar. Sonra daimi saraylara tebdil edilecek. Bu yerler değişecekler. Çünkü eserleriyle azamete anlaşılan şu muhteşem, zevalsiz saltanar. Böyle geçici, devamsız, bir karar, ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekasız, nakıs, tekemmülsüz, umurlar üzerinde kurulmaz, durulmaz. Demek ona layık, daimi, müstakar, zevalsiz, müstemir, mükemmel... Muhteşem umurlar üzerinde duruyor. Demek bir diyar ahar var. Elbette o makarra gidilecektir. 10. Suret Gel bugün nevruz Sultanidir Haşiye Bu suretin remzini 9. hakikatte göreceksin. Mesela Nevruz günü bahar mevsimine işarettir. Çiçekli yeşil sahra ise Bahar mevsimindeki ruh-i zemindir. Değişen perdeler, manzaralar ise faslı baharın iptidasından yazın intihasına kadar Sani-i Kadir-i Zülcelal'in Fatır-ı Hakim-i Zülcemal'in kemal intizamla değiştirdiği ve Kemal-i tazelendirdiği ve birbiri arkasında gönderdiği Mevcudat-ı Bahariye tabakatına ve Masluat-ı Sayfiye taifelerine ve Erzak-ı Hayvaniye ve insaniye medar olan Mat'umata işarettir. Bir, tebedülat olacak. Acip işler çıkacak. Şu baharın şu güzel gününde şu güzel çiçekli olan şu yeşil sahraya gidip bir seyran ederiz işte bak ahali de bu tarafa geliyorlar bak bir sihir var o binalar birden harap oldular başka bir şekil aldı bak bir mucize var o harap olan binalar birden burada yapıldı adeta bu hali bir çöl bir medeni şehir oldu bak sinema perdeleri gibi her saat başka bir alem gösterir başka bir şekil alır buna dikkat et ki o kadar karışık, süratli, kesretli, hakiki perdeler içinde ne kadar mükemmel bir intizam vardır ki. Her şey yerli yerine konuluyor. Hayali sinema perdeleri dahi bunun kadar muntazam olamaz. Milyonlar mahir sihirbazlar dahi bu sanatları yapamazlar. Demek bize görünmeyen o padişahın çok büyük mucizeleri vardır. Ey sersem sen diyorsun nasıl bu koca memleket tahrip edilip başka yere kurulacak? İşte görüyorsun ki her saat senin aklın kabul etmediği o tebdili diyar gibi çok inkılaplar, tebdiller oluyor. Şu toplanma dağılmak ve şu hallerden anlaşılıyor ki şu görünen sürat içtimalar, dağılmalar, teşkiller, tahlipler içinde başka bir maksat var. Bir saatlik içtima için on sene kadar masraf yapılıyor. Demek bu vaziyetler maksudu bizzat değiller, bir temsildir, bir taklittirler. O zat mucize ile yapıyor. Ta suretleri alınıp terkip edilsin ve neticeleri hıfz yazılsın. Nasıl ki manevra, meydan imtihanının her şeyi kaydediliyordu ve yazılıyordu. Demek bir mecma ekberde muamele bunlar üzerine devam edip dönecek. Hem bir meşeri azamda daimi gösterilecek. Demek şu geçici kararsız vaziyetler, sabit suretler, baki meyveler veriyorlar. Demek bu ihtifalat bir saadet uzma, bir mahkeme-i kübra, bilmediğimiz gayeler içindir. 11. suret Gel ey muannik arkadaş, bir tayyareye ya şarka veya garba, yani mazi ve müstakbele giden bir şimendifere binelim. Şu mucizekar zatın sahib yerlerde ne çeşit mucizeler gösterdiğini görelim. İşte bak, gördüğümüz menzil ve meydan ve meşher gibi acayipler her tarafta bulunuyor. Lakin sanatça, suretçe birbirinden ayrıdırlar. Fakat buna iyi dikkat et ki o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekasız meşherlerde ne kadar bahir bir hikmetin intizamatı, ne derece zahir bir inayetin işaratı, ne mertebe Ali bir adaletin emaratı, ne derece vasî bir merhametin semeratı görünüyor. Basiretsiz olmayan herkes yakinen anlar ki, onun hikmetinden daha ekmel bir hikmet ve inayetinden daha ecmel bir inayet ve merhametinden daha eşmel bir merhamet ve adaletinden daha ecel bir adalet olamaz ve tasavvur edilemez. Eğer paraza tevehüm ettiğin gibi dairi memleketinde daimi menziller, Ali mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler, mukim ahali, mesut râiyyeti bulunmazsa, şu hikmet, inayet, merhamet, adaletin hakikatlarına şu bekasız memleket mashar olamadığı malum ve onlara mashar olacak başka yerde de bulunmazsa o vakit gündüz ortasında, güneşin ışığını gördüğümüz halde güneşi inkar etmek derecesinde bir ahmaklıkla şu gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek ve şu müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu gördüğümüz merhameti inkar etmek. Ve şu pek kuvvetli emaratı, işaratı görünen adaleti inkar etmek lazım gelir. Hem bu gördüğümüz icraat-ı hakimane ve ef'ali kerimane ve ihsanat-ı rahimane'nin sahibini haşa, sünne haşa, sefih bir oyuncu, gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir. Bu ise hakikatların zıtlarına inkılabıdır. Halbuki inkılab-ı bütün ehli aklın ittifakıyla muhaldir mümkün değildir. Yalnız her şeyin vücudunu inkar eden sofesta-i eblehler hariçtir. Demek bu diyardan başka bir diyar vardır. Onda bir mahkeme-i kübra, bir mâdele-i bir mekreme-i uzma vardır ki ta şu merhamet ve hikmet ve inayet ve adalet tamamen tezahür etsinler. 12. suret. Gel şimdi döneceğiz. Şu cemaatların reisleriyle ve zabitleriyle görüşeceğiz. Ve teçhizatlarına bakacağız ki o teçhizat yalnız o meydandaki kısa bir müddet içinde geçinmek için mi verilmiştir? Yahut başka yerde uzun bir saadet hayatı tahsil etmek için mi verilmiştir? Görelim. Herkese ve her teçhizata bakamayız. Fakat numune için şu zabitin cüzdan ve defterine bakacağız. Bu cüzdanda zabitin rütbesi, maaşı, vazifesi, maklubatı, düsturu harekatı vardır. Bak, bu rütbe birkaç günlük için değil, pek uzun bir zaman için verilebilir. Şu maaşı hazine-i hassadan filan tarihte alacaksın yazılıdır. Halbuki o tarih çok zaman sonra ve bu meydan kapandıktan sonra gelir. Şu vazife ise şu muvakkat meydana göre değil, belki padişahın kurbunda daimi bir saadeti kazanmak için verilmiştir. Şu maklubat ise birkaç günlük bu misafirhanede geçinmek için olamaz.'' Belki uzun ve mesudane bir hayat için olabilir. Şu düstur ise bütün bütün açığa verir ki cüzdan sahibi başka yere namzettir. Başka aleme çalışır. Bak şu defterlerde aletler teçhizatının suret-i istimali ve mesuliyetler vardır. Halbuki eğer yalnız bu meydandan başka ali, daimi bir yer bulunmazsa şu muhkem defter, o kat'i cüzdan bütün bütün manasız olur. Hem şu muhterem, zabit ve mükerrem kumandan ve muazzez reis. Bütün ahaliden aşağı, herkesten daha bedba daha biçare, daha zelil, daha musibetli, daha fakir, daha zayıf bir derekeye düşer. İşte buna kıyas et. Hangi şeye dikkat etsen şahadet eder ki bu faniden sonra bir baki var. Ey arkadaş, demek bu muvakkat memleket bir tarla hükmündedir. Bir talimgahtır, bir pazardır. Elbette arkasında bir mahkeme-i kübra, bir saadet-i uzma gelecektir. Eğer bunu inkar etsen, bütün zabitlerdeki cüzdanları, defterleri, teşhizatları, düsturları, belki şu memleketteki bütün intizamatı, hatta hükümeti inkar etmeye mecbur olursun. Ve bütün vaki olan icraatın vücudunu tekzip etmek lazım gelir. O vakit sana insan ve zişur denilmez sofestailerden daha akılsız olursun. Sakın zannetme. tebdil memleket delilleri bu 12 surete münhasırdır. Belki hat ve hesaba gelmez emareler, deliller var ki, şu kararsız, mütegayyir memleket, zevalsiz, müstakar bir memlekete tahvil edilecektir. Hem hat ve hesaba gelmez işaretler, alametler var ki, bu ahali şu muvakkat misafirhanelerden alınacak, saltanatın makarra daimisine gönderilecek. Bahusuz sana 12 suret kuvvetinden daha kuvvetli bir dürhan daha göstereceğim. İşte gel bak şu uzaktaki görünen cemaat-ı azime içinde evvel adada gördüğümüz büyük nişan sahibi yaver Ekrem bir tebliğatta bulunuyor. Gidelim dinleyelim bak o parlak yaver Ekrem bak o yüksekte talik edilmiş ferman-ı azamı ahaliye bildiriyor. Ve diyor ki, hazırlanınız. Başka daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki, bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir. Padişahımızın Makarra saltanatına gidip, merhametine, ihsanlarına mazhar olacaksınız. Eğer güzelce bu fermanı dinleyip itaat etseniz, yoksa isyan edip dinlemezseniz, müthiş zindanlara atılacaksınız gibi tebliğatta bulunuyor. Sen de görüyorsun ki, o ferman-ı azamda öyle icazkar bir turra var ki hiçbir vecihle kabili taklit değil. Senin gibi sersemlerden başka herkes o ferman padişahın fermanı olduğunu kat iyi bilir. Ve o parlak yaver-i ekremde öyle nişanlar var ki senin gibi körlerden başka herkes o zatı padişahın pek doğru tercüman-ı evamir olduğunu yakinen anlar. Acaba o yaver-i ekrem o ferman-ı azamla beraber... Bütün kuvvetiyle dava edip tebliğ ettikleri şu tebdil-i memleket meselesi hiç kabil midir ki? İtiraz kabul etsin. Evet, kabil değil. Illaki bütün bu gördüğümüz her şeyi inkar edesin. Şimdi ey arkadaş, söz senindir söyle. Ne diyorsan de. Ben ne diyeceğim? Daha buna karşı bir şey denebilir mi? Gündüz ortasında güneşe karşı söz söylenirler. Yalnız derin ki elhamdülillah. Yüz bin defa şükür olsun ki, vehim ve heva tahakkümünden, nefis ve heves esaretinden kurtulup, daimi hapis ve zindandan halas oldum. Ve inandım ki, bu karma karışık, kararsız, misafirhanelerden başka ve kurbu şahanede bir diyar saadet vardır. Biz de ona namz İşte haşir ve ahiretten kinaye ve ibaret olan şu hikaye temsiliye burada tamam oldu. Şimdi tevfik-i ilahi ile hakikat-ı ulyaya geçeceğiz. Geçmiş 12 surete mukabil, 12 mütesanit hakikat ile bir mukaddime beyan edeceğiz. Mukaddime. Birkaç işaretle başka yerlerde, yani 22. 19. 26. sözlerde izah edilen birkaç meseleye işaret ederiz. Birinci işaret. Hikayedeki sersem adamın o emin arkadaşıyla... Üç hakikatları var. Birincisi, nefsi i emmarem ile kalbimdir. İkincisi, felsefe şakirtleriyle Kur'an-ı Hakim türmizleridir. Üçüncüsü, ümmeti İslamiye ile milleti küfriyedir. Felsefe şakirtleri ve millet küfriye ve nefsi emmarenin en müthiş dalaleti Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktadır. Hikayede nasıl emin adam demişti, bir harf katipsiz olmaz, bir kanun hakimsiz olmaz... Biz de deriz, nasır ki bir kitap bahusus öyle bir kitap ki, her kelimesi içinde küçük kalemle bir kitap yazılmış, her harfi içinde ince kalemle muntazam bir kaside yazılmış, katipsiz olmak son derece muhaldir, öyle de. Şu kainat nakkaçsız olmak, son derece muhal ender muhaldir. Zira bu kainat öyle bir kitaptır ki, her sayfası çok kitaplara tazammın eder. Hatta her kelimesi içinde bir kitap vardır. Her bir harfi içinde bir kaside vardır. Yeryüzü bir sayfadır. Ne kadar kitap içinde var? Bir ağaç bir kelimedir. Ne kadar sayfası vardır? Bir meyve, bir harf, bir çekirdek, bir noktadır. O noktada koca bir ağacın programı, tihristesi var. İşte böyle bir kitap. evsaf Celal ve Cemale, nihayetsiz kudret ve hikmete malik, bir Zat-ı Celal'in nakşı, kalemi, kudreti olabilir. Demek alemin şuhuduyla bu iman lazım gelir. ki dalaletten sarhoş olmuş ola. Hem nasıl ki bir hane ustasız olmaz? Bahusuz öyle bir hane ki harika sanatlarla, acip nakışlarla, garip zinetlerle tezyin edilmiş. Hatta her bir taşında bir saray kadar sanat dercedilmiş. Ustasız olmak Hiçbir akıl kabul edemez. Gayet mahir bir sanatkar ister. Bahusuz o saray içinde Sinema perdeleri gibi her saatte hakiki menziller teşkil edilip kemali intizamla, elbise değiştirdiği gibi değiştiriyor. Hatta her bir hakiki perde içinde müteaddit küçük küçük menziller icat ediliyor. Öyle de şu kainat nihayetsiz hakim, alim, kadir bir sani ister. Çünkü şu muhteşem kainat öyle bir saraydır ki, ay, güneş lambaları, yıldızlar mumları, zaman bir ip, bir şerittir ki... O Sani Zülcelal her sene bir başka alemi ona takıp gösteriyor. O taktığı alemin içinde 360 tarzda muntazam suretlerini tecdid ediyor. Kemali intizamla ve hikmetle değiştiriyor. Yeryüzünü bir sofraya nimet yapmış ki her bahar mevsiminde 300 bin enva-ı masnuatıyla tezyin ediyor. Hat ve hesaba gelmez enva ihsanatıyla dolduruyor. Öyle bir tarzda ki nihayet ihtilat içinde... Ve karışmış oldukları halde nihayet derecede imtiyaz ve farklı birbirlerinden ayrılıyor. Başka cihetleri buna kıyas et. Nasıl böyle bir sarayın saniinden gaflet edilebilir? Hem nasıl ki bulutsuz gündüz ortasında, güneşin deniz yüzünde, bütün kabarcıklar üstünde ve karada, bütün parlak şeylerde ve karın bütün parçalarında cilvesi göründüğü gibi ve aksi müşahede edildiği halde güneşi inkar etmeyin ne derece acip bir divanelik hezeyanıdır. Çünkü o vakit bir tek güneşi inkar ve kabul etmemekle, katarat sayısınca, kabarcıklar miktarınca, parçalar adedince hakiki ve bil asale güneşçikleri kabul etmek lazım geliyor. Her zerrecikte ki ancak bir zerre sıkışabildiği halde koca bir güneşin hakikatını içinde kabul etmek lazım geldiği gibi, aynen öyle de şu sıravari içinde her zaman hikmetle değişen ve düzgünlük içinde her vakit tazelenen şu muntazam kainatı görüp Halik-ı Zülcelal'i evsaf-ı tasdik etmemek ondan daha berbat bir dalalet divanelidir. Bir mecnunluk hezeyanıdır. Zira her şeyde hatta her bir zerrede bir uluhiyet mutlaka kabul etmek lazımdır. Çünkü mesela havanın her bir zerresi, her bir çiçekle her bir meyveye, her bir yaprağa girer ve işleyebilir. İşte şu zerde, eğer memur olmazsa, bütün girebildiği ve işlediği masnunların tarzı teşkilatını ve suretlerini ve heyetlerini bilmek lazımdır. Ta içinde işleyebilsin. Demek muhit bir ilim ve kudrete malik olmalı ki, böyle yapsın. Mesela toprakta her bir zerresi kabildir ki, muhtelif bütün tohumlar ve çekirdeklere medar ve menşeh olsun. Eğer memur olmazsa, Lazım geliyor ki otlar ve ağaçlar adedince manevi cihazat ve makineleri mı etsin. Veyahut onların bütün tarzı teşkilatını bilir, yapar, bütün onlara giydirilen suretleri tanır, dikebilir bir sanat ve kudret vermek lazım gelir. Daha sair mevcudatı da kıyas et. Ta anlayacaksın ki her şeyde aşikare vahdaniyetin çok delilleri var. Evet bir şeyden her şey yapmak ve her şeyi bir tek şey yapmak, her şeyin halikine has bir iştir. وَاِنْ şeyin شَيْءٍ اِلَّا bir hamdi. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Ferman-ı dikkat et. Demek vahide ahadı kabul etmemekle mevcudat adedince ilahları kabul etmek lazım gelir. İkinci işaret. Hikayede bir yavere Ekrem'den bahsedilmiş ve denilmiş ki, kör olmayan herkes onun nişanlarını görmekle anlar ki, o zat padişahın emriyle hareket eder. Ve onun has bendesidir. İşte o yaveri ekrem, Resulü ekremdir, Aleyhisselatu vesselam. Evet, şöyle müzeyen bir kainatın öyle mukaddes bir saniine, böyle bir Resulü ekrem, ışık şemseli lüzumu derecesinde elzemdir. Çünkü nasıl güneş ziya vermek sizin mümkün değildir. Öyle de uluhiyet de peygamberleri göndermek de kendini göstermek sizin mümkün değildir. Hem hiç mümkün olur mu ki? Nihayet kemalde olan bir cemal, gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin. Hem mümkün olur mu ki, gayet cemalde bir kemal-i sanat, onun üzerine enzar-ı dikkati celbeden bir dellan vasıtasıyla teşhir istemesin. Hem hiç mümkün olur mu ki, bir rububiyet-i ammenin, saltanat külliyesi, kesret ve cüz'iyat tabakatında, vahdaniyet ve sevadaniyetini, zülcenaheyn bir mev'uz vasıtasıyla ilanını istemesin. Yani o zaman, ubudiyet-i külliye cihetiyle, kesret tabakatının dergah-ı ilahiye elçisi olduğu gibi, kurbiyet ve risalet cihetiyle, dergah-ı ilahinin kesret tabakatına memurudur. Hem hiç mümkün olur mu ki, nihayet derecede bir hüsnü zati sahibi, cemalinin mehasilini ve hüsnünün letaifini aynalarda görmek, ve göstermek istemesin. Yani bir habib resul vasıtasıyla ki hem habibdir, ubudiyetiyle kendini ona sevdirir, aynedarlık eder, hem resuldür, onu mahlukatına sevdirir, cemali esmasını gösterir. Hem hiç mümkün olur mu ki acip mucizelerle, garip ve kıymetli şeylerle dolu hazineler sahibi, sarraf bir tarif edici ve vasaf bir teşhir edici vasıtasıyla enzar halka arz? ve başlarında izhar etmekle gizli kemalatını beyan etmek irade etmesin ve istemesin. Hem mümkün olur mu ki, bu kainatı bütün esmasının kemalatını ifade eden masnuatla tezin ederek, seyir için garip ve ince sanatlarla süslenilmiş bir saraya benzetsin de rehber bir muallim tayin etmesin. Hem hiç mümkün olur mu ki, bu kainatın sahibi, şu kainatın tahabbulatındaki maksat, ve gaye ne olacağını, müşir tığsı mı muhlakını, hem mevcudatın nereden, nereye, necisini, üç sual-i muammasını bir elçi vasıtasıyla açtırmasını? Hem hiç mümkün olur ki bu güzel masnuat ile kendini zil şuura tanıttıran ve kıymetli nimetler ile kendini sevdiren sani Zülcelal, onun mukabilinde zil şuurdan marziyatı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin hem hiç mümkün olur mu ki nevi insanı şuurca kesrete müptela, istidatça ubudiyet-i külliyeye müheyya suretinde yaratıp, muallim bir rehber vasıtasıyla onları kesretten vahdete yüzlerini çevirmek istemesin. Daha bunlar gibi çok vezâif-i nübüvvet var ki, her biri bir mürhan-ı kat'idir ki uluhiyet risaletsiz olamaz. Şimdi, acaba âlemde, Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'dan beyan olunan evsaf ve vezaife daha ehil ve daha cami kim zuhur etmiş? Ve rütbe-i risalete ve vazife-i tebliğe ondan daha elyak, daha evfak hiç zaman göstermiş midir? Hayır, asla da a. Belki o bütün Resullerin seyyididir, bütün enbiyanın imamıdır, bütün asfiyanın serveridir, bütün mukarrebinin akrebidir, bütün mahlukatın ekmelidir. Bütün müşriklerin sultanıdır. Evet, ehli tahkikatın ittifakıyla, şapkı kamer ve parmaklarından su akması gibi binebali mucizatından, hat ve hesaba gelmez delail-i nübüvvetinden başka, Kur'an-ı Şan gibi bir bahri hakaik ve kırk ve cihle mucize olan mucize kübra, güneş gibi risaletini göstermeye kafidir. Başka risalelerde ve bilhassa 25. sözde Kur'an'ın kırka karip, Vücûh icazından bahsettiğimizden burada kısa kesiyoruz. 3. işaret. Hatıra gelmesin ki bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki bu azim dünya onun muhasebe-i amali için kapansın. Başka bir daire açsın. Çünkü bu küçücük insan camiyeti fıtrat itibarıyla şu mevcudat içinde bir ustabaşı ve bir dellalı saltanat-ı ilahiye ve bir ubudiyet ikulliyeye mazhar olduğundan Büyük ehemmiyeti vardır. Hem hatıra gelmesin ki, kısacık bir ömürde nasıl ebedi bir azabı müstahak olur. Zira küfür şu mektubatı ı samadaniye derecesinde ve kıymetinde olan kainatı manasız, gayesiz bir derekeye düşürdüğü için, bütün kainata karşı bir tahkir olduğu gibi, bu mevcudatta cilveleri, nakışları görünen bütün Esma kutsiye-i ilahiye-i inkar ile redd, ve Cenab-ı Hakk'ın hakkaniyet ve sıtkını gösteren gayri mütenahi bütün delillerini tekzip olduğundan nihayetsiz bir cinayettir. Nihayetsiz cinayet ise nihayetsiz azabı icap eder. Dördüncü işaret. Nasıl ki? Hikayede 12 suret ile gördük ki hiçbir cihetle mümkün değil. Öyle bir padişahın, öyle muvakkat misafirhane gibi bir memleketi bulunsun da, müstakar ve haşmetine mazhar, ...ve saltanat uzmasına medar... ...diğer daimi bir memleketi bulunmasın. Öyle de... ...hiçbir vecihle mümkün değil ki... ...bu fani alemin baki Halık'ı... ...bunu icat etsinde ...baki bir alemi icat etmesin. Hem mümkün değil. Şu bedi ve zail kainatın... ...sermedi sanii bunu halkesinde müstakar ve daimi... ...diğer bir kainatı icat etmesin. Hem mümkün değil. Bu meşher ve meydan-ı imtihan... Ve tarla hükmünde olan dünyanın hakim ve kadir ve rahim olan fatırı onu yaratsın. Onun bütün gayelerine mazhar olan dar ahireti ahireti etmesin Bu hakikata 12 kapı ile girilir. 12 hakikat ile o kapılar açılır. En kısa ve basitten başlarız. Birinci hakikat. bab rububiyet ve saltanattır ki, ismi Rabbin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki? Şe'ni rububiyet. Ve saltanat-ı uluhiyet, bahusus böyle bir kainatı, kemalatını göstermek için gayet âli gayeler ve yüksek maksatlarla icat etsin. Onun gayet ve makasıdına karşı iman ve ubudiyetle mukabele eden müminlere mükafatı bulunmasın. Ve o maksadı red ve tahkirle mukabele eden ehli i dalalete etmesin. İkinci hakikat, bab-ı kerem ve rahmettir ki, Kerim ve Rahim isminin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki gösterdiği asar ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi kerem ve rahmetine layık mükafat, izzet ve gayretine şayet de mücazatta bulunmasın. Evet şu dünya gidişatına bakılsa görülüyor ki en aciz en zayıftan tut ta en kaviye kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor. Haşiye, rızkı helal iktidar ile alınmadığına, belki iftikara binaen verildiğine delili kat'i, iktidarsız yavruların hüsnü maişeti ve muktedir canavarların dıyki maişeti, hem zekavetsiz balıkların semizliği ve zekavetli hileli tilki ve maymunun derdi maişetle vücutça zayıflığıdır. Demek rızık, iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir. Ne derece iktidar ve ihtiyarına güvense, o derece derdi maşete müptela olur. En zayıf, en acize, en iyi rızık veriliyor. Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Öyle ulvi bir keremle ziyafetler, ikramlar olunuyor ki, nihayetsiz bir kerem eli içinde işlediğini bedaheten gösteriyor. Mesela bahar mevsiminde, cennet hurileri tarzında, bütün ağaçları sündüz misal libaslarla giydirip, çiçek ve meyvelerin murassaatıyla süslendirip, hizmetkar ederek onların latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı, en musanna meyveleri bize takdim etmek. Hem zehirli bir sineğin eliyle şifalı, en tatlı balı bize yedirmek. Hem en güzel ve yumuşak bir libası, elsiz bir böceğin eliyle bize giydirmek. Hem rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak ne kadar cemil bir kerem, ne kadar latif bir rahmet eseri olduğu bedaheten anlaşılır. Hem insan ve bazı canavarlardan başka, güneş ve ay ve arzan tut, ta en küçük mahluka kadar her şey kemal-i dikkatle vazifesine çalışması, zerrece haddinden tecavüz etmemesi, bir azim heybet tahtında umumi bir itaat bulunması, büyük bir celal ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor. Hem gerek nebati ve gerek hayvani ve gerek insani bütün validelerin o rahim şefkatleriyle ve süt gibi o latif gıda ile o aciz ve zayıf yavrularının terbiyesi, ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediği bedahaten anlaşılır. Haşiye, evet aç bir aslan, zayıf bir yavrusunu kendi nefsine tercih ederek, elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna vermesi, hem korkak tavuk, yavrusunu himaye için ite, arslanı saldırması, hem incir ağacı, kendi çamur yiyerek yavrusu olan meyvelerine halis süt vermesi, bilbedahe, nihayetsiz rahim, kerim, şefik bir zatın hesabıyla hareket ettiklerini kör olmayana gösteriyorlar. Evet, nebatat ve behimiyat gibi şu ursuzların gayet derecede şuurkarane, ve hakimane işler görmesi biz zarure gösterir ki, gayet derecede alim ve hakim birisi vardır ki, onları işlettiriyor, onlar onun namıyla işliyorlar. Bu alemin mutasarrıfının, madem nihayetsiz böyle bir keremi, nihayetsiz böyle bir rahmeti, nihayetsiz öyle bir celal ve izzeti vardır. Nihayetsiz celal ve izzet, edepsizlerin teyidini ister. Nihayetsiz kerem nihayetsiz ikram ister. Nihayetsiz rahmet kendine layık ihsan ister. Halbuki bu fani dünyada ve kısa ömürde denizden bir damla gibi milyonlar cüzden ancak bir cüz'ü yerleşir ve tecelli eder. Demek o kereme layık ve o rahmete şayeste bir dar saadet olacaktır. Yoksa gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Çünkü bir daha dönmemek üzere zeval ise, şefkati musibete, muhabbeti hirkate ve nimeti nikmete ve aklı meş'un bir alete ve lezzeti eleme kalbettirmekle hakikat rahmetin intifası lazım gelir. Hem o celal ve izzete uygun bir dar-ı mücazat olacaktır. Çünkü ekseriye zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme kübraya bırakılıyor, teyhir ediliyor. Yoksa bakılmıyor değil mi? Bazen dünyada dahi ceza verir. Kur'unu salifede cereyan eden asi ve mütemerrit kavimlere gelen azaplar gösteriyor ki insan başı boş değil. Bir celal ve gayret sillesine her vakit maruzdur. Evet, hiç mümkün müdür ki insan umum mevcudat içinde ehemmiyetli bir vazifesi, ehemmiyetli bir istidadı olsun da insanın Rabbi de insanı bu kadar muntazam masnuatıyla kendini tanıttırsa? ''Mukabilinde insan iman ile onu tanımazsa, hem bu kadar rahmetin süslü meyveleriyle kendini sevdirse, mukabilinde insan ibadetle kendini ona sevdirmese, hem bu kadar bu türlü nimetleriyle muhabbet ve rahmetini ona gösterse, mukabilinde insan şükür ve hamd ile ona hürmet etmese, cezasız kalsın, başı boş bırakılsın, o izzet gayret sahibi Zat-ı Zülcelal bir dar mücazat hazırlamasın.'' Hem hiç mümkün müdür ki o Rahman Rahimin kendini tanıttırmasına mukabil iman ile tanımakla ve sevdirmesine mukabil ibadetle sevmek ve sevdirmekle ve rahmetine mukabil şükür ile hürmet etmekle mukabele eden müminlere bir dar mükafatı bir saadet-i ebediyeyi vermesin? Üçüncü hakikat. Baba hikmet ve adalet olup ismi hakim ve adilin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki? zerrelerden güneşlere kadar cereyan eden hikmet ve intizam, adalet ve mizanla rububiyetin saltanatını gösteren Zat-ı Zülcelal, rububiyetin cenah himayesine iltica eden ve hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tevfik-i hareket eden müminleri taltif etmesin. Haşiye, evet, hiç mümkün müdür ki? Şu cümle çok tekrar ediliyor. Çünkü mühim bir sırrı ifade eder. Şöyle ki, ekser küfür ve dalalet, İstibattan ileri gelir. Yani akıldan uzak ve muhal görür, inkar eder. İşte haşir sözünde katiyen gösterilmiştir ki, hakiki istibat, hakiki muhaliyet ve akıldan uzaklık ve hakiki suubet, hatta imtina derecesinde müşkilat, küfür yolundadır ve dalaletin mesleğindedir. Ve hakiki imkan ve hakiki makuliyet, hatta vücut derecesinde suhulet, iman yolundadır ve İslamiyet caddesindedir. Elhasıl. Ehli felsefe, istibat ile inkara gider. Onuncu söz, istibat hangi tarafta olduğunu o tabirle gösterir. Onların ağızlarına bir şamar vurur. Ve o hikmet ve adalete küfür ve tuğyan ile isyan eden edepsizleri teybir etmesin. Halbuki bu muvakkat dünyada o hikmet, o adalete layık binden biri insanda icra edilmiyor. Tehir ediliyor. Ehli dalaletin çoğu ceza almadan... Ehli hidayetinde çoğu mükafat görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme kübraya, bir saadeti uzmaya bırakılıyor. Evet görünüyor ki şu alemde tasarruf eden zat nihayetsiz bir hikmetle iş görüyor. Ona bürhan mı istersin? Her şeyde maslahat ve faydalara riayet etmesidir. Görmüyor musun ki? insanda bütün ağza, kemikler ve damarlarda, hatta bedenin hüce iradında, her yerinde, her cüzünde faydalar ve hikmetlerin gözetilmesi, hatta bazı azası, bir ağacın ne kadar meyveleri varsa, o derece o uzun hikmetler ve faydalar takması gösteriyor ki, nihayetsiz bir hikmet eliyle iş görülüyor. Hem her şeyin sanatında, nihayet derecede intizam bulunması gösterir ki, nihayetsiz bir hikmetle iş görülüyor. Evet, güzel bir çiçeğin, dakik programını, küçücük bir tohumunda derc etmek, büyük bir ağacın sayfey amalini, Tarihçi hayatını, fiil cihazatını küçücük bir çekirdekte manevi kader kalemiyle yazmak nihayetsiz bir hikmet kalemi işlediğini gösterir. Hem her şeyin hırkatında gayet derecede üstün sanat bulunması, nihayet derecede hakim bir saniğin nakşi olduğunu gösterir. Evet şu küçücük insan bedeni içinde bütün kainatın fiil bütün hazain-i rahmetin anahtarlarını... Bütün esmalarının aynalarını dercetmek, nihayet derecede bir hüsnü sanat içinde bir hikmeti gösterir. Şimdi hiç mümkün müdür ki şöyle icraat rububiyette hakim bir hikmet, o rububiyetin kanadına iltica eden ve iman ile itaat edenlerin taltifini istemesin ve ebedi taltif etmesin. Hem adalet ve mizanla iş görüldüğüne bürhan mı istersin? Her şeye hassas mizanlarla ...mahsus ölçülerle vücut vermek, suret giydirmek, yerli yerine koymak, nihayetsiz bir adalet ve mizam ile iş görüldüğünü gösterir. Hem her hak sahibine istidadı nispetinde hakkını vermek, yani vücudunun bütün levazımatını, bekasının bütün cihazatını en münasip bir tarzda vermek, nihayetsiz bir adalet elini gösterir. Hem istidat lisanıyla, ihtiyacı fıtri lisanıyla, ısrar lisanıyla sual edilen... Ve istenilen her şeye daimi cevap vermek nihayet derecede bir adil ve hikmeti gösteriyor. Şimdi hiç mümkün müdür ki böyle en küçük bir mahlukun en büyük bir hacatının imdadına koşan bir adalet ve hikmet, insan gibi en büyük bir mahlukun beka gibi en büyük bir hacetini mühmel bıraksın. En büyük istimdadını ve en büyük sualini cevapsız bıraksın. Rububiyetin haşmetini, İbadının hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmesin. Halbuki şu fani dünyada kısa bir hayat geçiren insan öyle bir adaletin hakikatına masar olamaz ve olamıyor. Belki bir mahkeme kübraya bırakılıyor. Zira hakiki adalet ister ki şu küçücük insan, şu küçüklüğün nispetinde değil, belki cinayetinin büyüklüğü, mahiyetinin ehemmiyeti ve vazifesinin azameti nispetinde mükafat ve mücazat görsün. Madem şufani geçici dünya ebet için halk olunan insan hususunda öyle bir adalet ve hikmete mazhariyetten çok uzaktır. Elbette adil olan o zatı cemal'in ve hakim olan o zatı celal'in daimi bir cehennemi ve ebedi bir cennete bulunacaktır. Dördüncü hakikat. Babu ve cemaldir. İsmi Cevad ve Cemil'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki? Nihayetsiz cud ve sahabet, tükenmez servet, bitmez hazineler, misilsiz sermediği cemal, kusursuz ebedi kemal, bir dar saadet ve mahalli ziyafet içinde daimi bulunacak olan muhtaç şakirleri, müştak aynedarları, mütehayyir seyircileri istemesinler. Evet dünya yüzünü bu kadar müzeyyen masnuatıyla süslendirmek, ay ile güneşi lamba yapmak, Yeryüzünü bir sofraya nimet ederek, matumatın en güzel çeşitleriyle doldurmak, meyveli ağaçları birer kap yapmak, her mevsimde birçok defalar tecdit etmek, hadsiz bir cud ve sehaveti gösterir. Böyle nihayetsiz bir cud ve sehavet, öyle tükenmez hazineler ve rahmet, hem daimi hem arzu edilen her şey içinde bulunur bir dar ziyafet ve mahalle saadet ister, hem katli ister ki, o ziyafetten telezzüz edenler, o mahalle saadete devam etsinler, ebedi kalsınlar. Ta zeval ve firak ve elem çekmesinler. Çünkü zeval elem lezzet olduğu gibi, zeval lezzet dahi elemdir. Öyle sakavet elem çektirmek istemez. Demek ebedi bir cenneti, hem içinde ebedi muhtaçları ister. Çünkü nihayetsiz cud ve seha, nihayetsiz ihsan etmek ister, nimetlendirmek ister. Nihayetsiz ihsan ve nimetlendirmek ise, nihayetsiz minnettarlık nimetlenmek ister. Bu ise ihsana mazhar olan şahsın devamı vücudunu ister. Ta daimi tenaunla, o daimi inama karşı şükür ve minnettarlığını göstersin. Yoksa zeval ile açlaşan cüz'i bir telezzüz, kısacık bir zamanda öyle bir cud-ü sekanın muktezasıyla kabili tevfik değildir. Hem dahi meşher sanatı sanat ilahiye olan aktar-ı alem sergilerine bak. Yeryüzündeki nebatat ve hayvanatın ellerinde olan ilanat rabbaniyeye dikkat et. Haşiye evet. Kemik gibi bir kuru ağacın ucundaki tel gibi incecik bir sapta gayet münakkaş, müzeyyen bir çiçek. Ve gayet musanna ve murassa bir meyve. Elbette gayet sanatperver, mucizekar ve hikmetdar bir saniğin, mehasin sanatını zil şuura okutturan bir ilannamedir. İşte nebatata hayvanatı dahi kıyas et. mehasin rububiyetin dellalları olan enbiya ve evliyaya kulak ver. Nasıl müttefikan, kan i Zülcelal'in kusursuz kemalatını, harika sanatlarının teşhiriyle gösteriyorlar, beyan ediyorlar, enzara dikkati veriyorlar. Demek bu alemin saniinin pek mühim ve hayret verici ve gizli kemalatı vardır. Bu harika sanatları onları göstermek ister. Çünkü gizli, kusursuz kemalat ise takdir edici, istihsan edici. Maşallah diyerek müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Daimi kemalat ise daimi tezahür ister. O ise takdir ve istihsan edicilerin devamı vücudunu ister. Bekası olmayan istihsan edicinin nazarında kemalatın kıymeti sukut eder. Haşi 2. Evet, doğru bu emsaldendir ki bir dünya güzeli bir zaman kendine meftun olmuş adi bir adamı huzurundan tad eder. O adam kendine teselli vermek için tu ne kadar çirkindir der. O güzelin güzelliğini nefyeder. Hem bir vakit bir ayı gayet tatlı bir üzüm asması altına girer. Üzümleri yemek ister. Koparmaya eli yetişmez. Asmaya da çıkamaz. Kendi kendine teselli vermek için kendi lisanıyla Ekşidir der, günler gider. Hem dahi. Kainatın yüzünde serilmiş olan gayetle güzel ve sanatlı ve parlak ve süslü şu mevcudat. Işık güneşi bildirdiği gibi misilsiz, manevi bir cemalin mehasilini bildirir. Ve nazirsiz, hafi bir hüsnün letaifini işan ediyor. Haşi 3. Aile misal mevcudatın birbiri arkasında zeval ve fenalarıyla beraber arkalarından gelenlerin üstünde ve yüzlerinde aynı hüsn ve cemalin cilvesinin bulunması gösterir ki cemal onların değil belki o cemaller bir hüsn münezze ve bir cemal mukaddesin ayatı ve emaratıdır. O münezzeh hüsn, o mukaddes cemalin cilvesinden esmalarda belki her isimde çok gizli defineler bulunduğunu işaret eder. İşte şu derece ali nazirsiz, Gizli bir cemal ise, kendi mehasini bir miratta görmek ve üstünün derecatını ve cemalinin mikaslarını zi şuur ve müştak bir aynada müşahede etmek istediği gibi. Başkalarının nazarıyla yine sevgili cemaline bakmak için görünmek de ister. Demek iki vecihle kendi cemaline bakmak. Biri, her biri başka başka renkte olan aynalarda bizzat müşahede etmek. Diğeri, müştak olan seyirci, müştak olan seyirci. ...ve mütehayyir olan istihsancıların müşahelesiyle müşahede etmek ister. Demek Hüsn ve Cemal görmek ve görünmek ister. Görmek, görünmek ise Müştak seyirci, mütehayyir istihsan edicilerin vücudunu ister. Hüsn ve Cemal ebedi, sermedi olduğundan... ...müştakların devamı vücutlarını ister. Çünkü daimi bir Cemal ise zail bir müştaka razı olamaz... Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci, zevalin tasavvuruyla muhabbeti adavete döner. Hayreti istihfafa, hürmeti tahkire meyreder. Çünkü hodgam insan, bilmediği şeye düşman olduğu gibi yetişmediği şeye de zıttır. Halbuki nihayetsiz bir muhabbet, hatsiz bir şevk ve istihsan ile mukabeleye layık olan bir cemale karşı zımlen bir adavet ve kin ve inkar ile mukabele eder. İşte kafir, Allah'ın düşmanı olduğunun sırrı bundan anlaşılıyor. Madem o nihayetsiz sehavet vücut, o misilsiz cemal-i hüsün, o kusursuz kemalat, ebedi müteşekkirleri, müştakları, müstahsinleri iktiza ederler. Halbuki şu misafirhane dünyada görüyoruz. Herkes çabuk gidip kayboluyor. O sehavetin ihsanını ancak az bir parça tadar. İştahası açılır, fakat yemez gider. O Kemal o kemalin dahi ancak biraz ışığına, belki bir zayıf gölgesine bir anda bakıp boymadan gider. Demek bir seyrangâh daimiyet geliyor. El hasım. Nasıl ki şu âlem bütün mevcudatıyla sani Zülcelaline kat i Zülcelâline kat'i delalet eder. Sani i de sıfat ve esma-i kussiyyesi dar-ı ahirete delalet eder ve gösterir ve ister. Beşinci hakikat. Baba Şefkat ve Ubudiyet Muhammed'iedir, vesselam. İsmi Mücib ve Rahimin Cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki en edna bir haceti, en edna bir mahlukundan görüp, Kemal Şefkatle ummadığı yerden isaf eden ve en gizli bir sesi, en gizli bir mahlukundan işitip imdad eden, lisan hal ve kal ile istenilen her şeye icabet eden nihayetsiz bir Şefkat ve bir merhamet sahibi bir Rab. En büyük bir abdinden, en sevgili bir mahlukundan, en büyük hacetini görüp bitirmesin, isaf etmesin, en yüksek duayı işitip kabul etmesin. Haşiye 1. Evet, 1350 sene saltanat süren ve saltanatı devam eden ve ekser zamanda 350 milyondan ziyade rayiyeti bulunan ve her gün bütün rayiyeti onunla tecdidi biat eden ve onun kemalatına şehadet eden ve kemal itaatle evamirine inkiyat eden ve arzun nısfı ve nevi beşerin humsu, o zatın sıbığı ile sıbgalansa, yani manevi rengi ile renklense ve o zat onların mahbub-u kulubu ve mürebi ervahı olsa elbette o zat, şu kainatta tasarruf eden Rabbin en büyük abdidir. Hem ekser en kainat, o zatın birer meyve mucizesini taşımak suretiyle onun vazifesini ve memuriyetini alkışlasa elbette o zat şu kainat halikinin en sevgili mahlukudur. Hem bütün insaniyet, bütün istidadıyla istediği beka gibi bir haceti ki, o hacet ise insanı esfer-i sâfilinden illiğine çıkarıyor. Elbette o hacet en büyük bir hacettir. Ve en büyük bir al umumun namına onu kadiyul hacattan isteyecek. Evet, mesela hayvanatın zayıflarının ve yavrularının rızık ve terbiyeleri hususunda görünen lütuf ve suhûleti gösteriyor ki, şu kainatın maliki nihayetsiz bir rahmetle rububiyet eder. Rububiyetinde bu derece rahimane bir şefkat hiç kabil midir ki, mahlukatın en efdalinin en güzel duasını kabul etmesin? Bu hakikatı 19. sözde izah ettiğim şurada dahi mükerreren şöyle beyan edelim. Ey nefsimle beraber beni dinleyen arkadaş, hikaye temsiliyede demiştik, bir adada bir iştima var. Bir yaveri ekrem bir nutuk okuyor. Onun işaret ettiği ubudiyet içinde görüp ziyaret ederiz. Bak, o zat nasıl ki risaletiyle, hidayetiyle, saadet ebediyenin sebebi husulü ve vesile-i husulüdür. Onun gibi, ubudiyetiyle ve duasıyla o saadetin sebebi vücudu ve cennetin vesile-i icadıdır. İşte bak, o zat öyle bir salat-ı kübra'da bir ibadet-i uliyada, saadet-i için dua ediyor ki, güya bu cezire, belki bütün arz onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Çünkü ubudiyeti ise ona ittiba eden ümmetin ubudiyetini tazammül ettiği gibi, muvafakat sırrıyla, bütün enbiyanın sırrı ı ubudiyetini eder. Hem o salat-ı kübrayı öyle bir cemaat uzmada kılar, niyaz ediyor ki, güya beni Adem'in, Hazreti Adem'den asrımıza kadar... Belki kıyamete kadar bütün nurani ve kamil insanlar ona tebaiyetle iddia edip duasına amin derler. Haşi 2, evet. Münacat-ı Ahmediye vesselam zamanından şimdiye kadar bütün ümmetin bütün salatları ve salavatları onun duasına bir amin-i daimi ve bir iştirak-ı umumidir. Hatta ona getirilen her bir salavat dahi onun duasına birer amindir. Ve ümmetinin her bir ferdi her bir namazın içinde ona salat ve selam getirmek ve kâmetten sonra şafilerin ona dua etmesi, onun saadet-i ebediye hususundaki duasına gayet kuvvetli ve umumi bir amindir. İşte bütün beşerin fıtrat-ı insaniyet lisan haliyle, bütün kuvvetiyle istediği beka ve saadet-i ebediyeyi o beşer namına Zat-ı Ahmediye ve vesselam istiyor. Ve beşerin nurani kısmı onun arkasında amin diyorlar. Acaba hiç mümkün müdür ki? Şu dua kabule karim olmasın. Bak hem öyle beka gibi bir hacet amme için dua ediyor ki, değil ehli arz, belki ehli semavat, belki bütün mevcudat niyazını iştirak edip lisanı hal ile, o evet ya Rabbena, ver, duasını kabul et, biz de istiyoruz diyorlar. Hem bak öyle hazinane, öyle mahbubane, öyle müştakane, Öyle tazarru karane, saadete bakiye istiyor ki, bütün kainatı ağlattırıp duasına iştirak ettiriyor. Bak, hem öyle bir maksat, öyle bir gaye için saadet isteyip dua ediyor ki, insanı ve bütün mahlukatı, esferi safilin olan fenay mutlaka sukuttan, kıymetsizlikten, faydasızlıktan, abesiyetten, âlâ illiyyin olan kıymete, bekaya, ulvi vazifeye. Mektubatı samadaniye olması derecesine çıkarıyor. Bak, hem öyle yüksek bir fizar istimdat kârane ile istiyor ve öyle tatlı bir niyaz ı kârane ile yalvarıyor ki, Yuya bütün mevcudata, semavata, arşa işittirip, vecde getirip, duasına amin, Allah'ınma amin dedirtiyor. Haşiye bir. Evet, şu alemin mutasarrıfı, bütün tasarrufatı bil müşahede şu urane, animane. Hakimane olduğu halde hiçbir cihetle mümkün değildir ki o mutasarrıf, kendi masluatı içinde en mümtaz bir ferdin harekatına, şuuru ve ıttılığa bulunmasın. Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki o mutasarrıf alim, o ferdi mümtazın harekatına ve davatına, dualarına ıttılığa bulunduğu halde ona karşılığa kayd kalsın, ehemmiyet vermesin. Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki o mutasarrıfı Kadir Rahim. Onun dualarına nakayt kalmadığı halde o duaları kabul etmesin. Evet. Zat-ı Ahmediye'nin ve vesselam nuruyla alemin şekli değişti. İnsan ve bütün kainatın mahiyet-i onur o ziya ile inkişaf etti. Ve göründü ki şu kainatın mevcudatı esma ilahiyi İlahiye'yi okutan birer mektubat-ı samadaniye, birer muazzaf memur ve bekaya mazhar kıymetdar ve manidar birer mevcutturlar. Eğer onur olmasaydı. Mevcudat fenayi mutlaka mahkum ve kıymetsiz, manasız, faydasız, abes, karma karmakarıcı, tesadüf oyuncağı, bir zulmeti evham içinde kalırdı. İşte şu sırdandır ki, insanlar Zat Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam duasına amin dedikleri gibi, arş ve ferş ve seradan süreyya'ya kadar bütün mevcudat, onun nuruyla iftihar edip kadarlık gösteriyorlar. Zaten Ubudiyet-i Ahmediyen'in aleyhissalatü vesselam ruhu duadır. Belki kainatın harekatı ve hidamatı bir nevi duadır. Mesela bir çekirdeğin hareketi, Halık'ından bir ağaç olmasına bir nevi duadır. Bak, hem öyle semî ve kerim bir kadirden, öyle basır ve rahim bir alimden saadet ve bekayı istiyor ki, bil müşahede, en gizli bir zihayatın en gizli bir arzusunu, en hafi bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder. lisanı hal ile de olsa icabet eder. Öyle surete hakimâne, basîrâne, rahîmâne de verir ve icabet eder ki şüphe bırakmaz. O terbiye ve tedbir öyle semî ve basîrâ mahsus, öyle bir kerîm ve rahîme hastır. Acaba bütün beni Adem'i arkasına alıp, şu arz üstünde durup, arş azama müteveccihen el kaldırır. Nevi Beşer'in hulasay ubudiyetini cami, hakikatı ubudiyet Ahmeti'ye aleyhissalatü vesselam içinde dua eden, şu şerefli nevi insan ve feridi kevni i zavan olan fahir kainat aleyhissalatü vesselam ne istiyor? Dinleyelim. Bak, kendine ve ümmetine saadete ebediyi istiyor, beka istiyor, cennet istiyor. Hem mevcudat aynalarında cemallerini gösteren bütün esmai, Kudsiye-i ile beraber istiyor. O esmadan şefaat talep ediyor, görüyorsun. Eğer ahiretin hesapsız esbab mucibesi mucivesi, vücudu olmasaydı, yalnız şu zatın tek duası baharımızın icadı kadardı. halik Rahim'in kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Haşi 2, evet. Ahirete nispeten gayet dar bir sayfa hükmünde olan ruh-i Hat ve hesaba gelmeyen harika sanat numunelerini ve haşir ve kıyametin misallerini göstermek ve 300 bin kitap hükmünde olan muntazam envai masnuatı o tek sayfada kemal intizamla yazıp derc etmek elbette geniş olan alem ve ahirette latif ve muntazam cennetin binasından ve icadından daha müşküldür evet cennet bahardan ne kadar yüksek ise o derece bahar bahçelerinin hılkatı o cennetten daha müşküldür ve hayret fesadır denilebilir. Evet, baharımızda yeryüzünü bir mahşer eden, yüz bin haşir numunelerini icat eden kadir mutlaka, cennetin icadı nasıl ağır olabilir? Demek nasıl ki onun risaleti, şu dar imtihanın açılmasına sebebiyet verdi. Levlâke levlâk, lema halaktul eflâk. Sen olmasaydın, ben alemleri yaratmazdım. Sırına oldu. Onun gibi, ubudiyeti dahi, Öteki dar saadetin açılmasına sebebiyet verdi. Acaba hiç mümkün müdür ki... ...bütün akılları hayrette bırakan şu intizam-ı alem... ...ve geniş rahmet içinde kusursuz hüsnü sanat... ...misilsiz cemal ruhu biyet... ...o duaya icabet etmemekle... ...böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği... ...böyle bir intizamsızlığı kabul etsin. Yani en cüz'i, en ehemmiyetsiz arzuları... ...sesleri ehemmiyetle işitip ifa etsin yerine getirsin. En önemli, lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın. Haşa ve kella. Yüz bin defa haşa. Böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul edip çirkin olamaz. Haşiye 3 Evet, inkılab-ı hakaik ittifaken muhaldir. Ve inkılab-ı hakaik içinde muhal ender muhal bir zıt, kendi zıddına inkılabıdır. Ve bu inkılab-ı ezdat içinde bilbedahe bin derece muhal şudur ki Zıt, kendi mahiyetinde kalmakla beraber, kendi zıddının aynı olsun. Mesela, nihayetsiz bir cemal, hakiki cemal iken, hakiki çirkinlik olsun. İşte şu misalimizde meşhud ve kat'iyyül vücud olan bir cemal rububiyet. cemal rububiyet mahiyetinde daim iken, aynı çirkinlik olsun. İşte, dünyada muhal ve batıl misallerin en acibidir. Demek Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, risaletiyle dünyanın kapısını açtığı gibi ubudiyetiyle de ahiretin kapısını açar. Aleyhi Rahman mil eddünyâ ve dâril cinân. Allahümme salli ve sellim ala abdike ve rasûlüke, zâlikel habîbillezi, huve seyyidul kevneyn ve fâhrul âlemeyn, ve hayatul dâreyn ve vesîletü s-saadeteyn ve zûl cenâhayn, ve rasûlul takkeleyn ve ala âlihi ve sahbî ecmaîn, وَعَلَىٰ اِخْوَانِهِ مِنَ ve وَمُرْسَلِينَ Âmin. Dünya ve cennetler dolusu Rahman'ın rahmeti onun üzerine olsun. Allah'ım. Kulun ve Resulün olan iki cihanın Efendisi ve iki alemin medar-ı iftiharı ve iki dünyanın hayatı ve iki cihan saadetinin vesilesi ve Zülcenaheyn ve cin ve insin peygamberi olan şu Habibine, bütün al ve ashabına ve Nebi ve Resulü kardeşlerine salat ve selamet. Amin. Altıncı hakikat. Baba, haşmet ve sermediyet olup, ismi celil ve baki cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, bütün mevcudatı güneşlerden, ağaçlardan, zerrelere kadar, emirber nefer hükmünde teshir ve idare eden bir haşmet-i rububiyet. Şu misafirhane dünyada muvakkat bir hayat geçiren, perişan faniler üstünde dursun. Sermedi, baki bir daireyi haşmet ve ebedi, ali bir meda rububiyeti icat etmesin. Evet, şu kainatta görünen mevsimlerin değişmesi gibi, haşmetli icraat ve seyyaratın tayyare misal hareketleri gibi, azametli harekat ve arzı insana beşik, güneşi halka lamba yapmak gibi dehşetli tesirat ve ölmüş, kurunuş, küreyi i arzı diriltmek süslendirmek gibi geniş tahvilat gösteriyor ki, perde arkasında böyle muazzam bir rububiyet var. Muhteşem bir saltanatla hükmediyor. Böyle bir saltanat rububiyet, kendine layık bir rayiyet ister ve şayeste bir mazhar ister. Halbuki görüyorsun, mahiyetçe en cami ve mühim rayiyeti ve bendeleri şu misafirhane dünyada perişan bir surette muvakkaten toplanmışlar. Misafirhane ise her gün dolar, boşanır. Hem bütün raiyet, tecrübe hizmet için şu meydanı imtihanda muvakkaten bulunuyorlar. Meydan ise her saat tebeddül eder. Hem bütün o raiyet, Sani Zülcelal'in kıymetler ihsanatının numunelerini ve harika sanat antikalarını çarşı alem sergilerinde, ticaret nazarında temaşa etmek için şu teşhirgahta birkaç dakika durup seyrediyorlar, sonra kayboluyorlar. Şu meşher ise her dakika tahavvül ediyor. Giden gelmez, gelen gider. İşte bu hal ve şu vaziyet kat'i gösteriyor ki, şu misafirhanede ve şu meydan ve şu meşherlerin arkasında, o sermediği saltanata medar ve mashar olacak daimi saraylar, müstemir meskenler, şu dünyada gördüğümüz numunelerin ve suretlerin en halis ve yüksek asıllarıyla dolu bağ hazineleri vardır. Demek burada çabalamak onlar içindir. Şurada çalıştırır, orada ücret verir. Herkesin istidadına göre eğer kaybetmezse orada bir saadeti vardır. Evet öyle sermediği bir saltanat muhaldir ki şu faniler ve zail zeliller üstünde dursun. Şu hakikata, şu temsil dürbünüyle bak ki... Mesela sen yolda gidiyorsun. Görüyorsun ki yol içinde bir han var. Bir büyük zat, o hanı. Kendine gelen misafirlerine yapmış... O misafirlerin bir gece tenezzüh ve ibretleri için o hanın tezinatına milyonlar altın sarf ediyor. Hem o misafirler o tezinattan pek azı ve az bir zamanda bakıp o nimetlerden pek az bir vakitte az bir şey tadıp doymadan gidiyorlar. Fakat her misafir kendine mahsus fotoğrafıyla o handaki şeylerin suretlerini alıyorlar. Hem o büyük zatın hizmetkarları da Misafirlerin suret muamelelerini gayet dikkatle alıyorlar ve kaydediyorlar. Hem görüyorsun ki o zat her günde o kıymetli tezyinatın çoğunu tahrip eder. Yeni gelecek misafirlere yeni tezyinatı icad eder. Bunu gördükten sonra hiç şüphen kalır mı ki? Bu yolda bu hanı yapan zatın daimi pek Ali menzilleri, hem tükenmez, pek kıymetli hazineleri, hem müstemir, pek büyük bir sahaveti vardır. Şu handa gösterdiği ikram ile misafirlerini kendi yanında bulunan şeylere iştahlarını açıyor ve onlara hazırladığı hediyelere rağbetlerini uyandırıyor. Aynen onun gibi. Şu misafirhane dünyadaki vaziyeti sarhoş olmadan dikkat etsen şu dokuz esası anlarsın. Birinci esas anlarsın ki o hangi bu dünya daha kendi için değil. Kendi kendine de bu surete alması muhaldir. Belki kafile-i mahlukatın gelip konmak ve göçmek için dolup boşanan hikmetle yapılmış bir misafirhanesidir. İkinci esas, hem anlarsın ki şu hanın içinde oturanlar misafirlerdir. Onların Rabbi Kerim'i onları Darussalam'a davet eder. Üçüncü esas, hem anlarsın ki şu dünyadaki tezyinat yalnız telezzüz veya tenezzüh için değil... Çünkü bir zaman lezzet verse, firakıyla birçok zaman elem verir. Sana tattırır, iştahını açar fakat doyurmaz. Çünkü ya onun ömrü kısa ya senin ömrün kısadır. Doymaya kâfi değil. Demek kıymeti yüksek, müddeti kısa olan şu tezyinat ibret içindir, şükür içindir. Haşiye, evet madem her şeyin kıymeti ve iki sanatı gayet yüksek ve güzel olduğu halde müddeti kısa ömrü azdır. Demek o şeyler numunelerdir. Başka şeylerin suretleri hükmündedirler. Ve madem müşterilerin nazarlarını asıllarına çeviriyorlar gibi bir vaziyet vardır öyleyse, elbette şu dünyadaki o çeşit tezyinat, bir rahman Rahim'in rahmetiyle sevdiği ibadına hazırladığı niam-ı cennetin numuneleridir denilebilir ve denilir ve öyledir. Usulü daimisine teşvik içindir. Başka gayet ulvi gayeler içindir. Dördüncü esas, hem anlarsın ki şu dünyadaki müzeyyenat ise cennette ehli iman için rahmet-i rahman ile iddihar olunan nimetlerin numuneleri suretleri hükmündedir. Haşiye 1, evet her şeyin vücudunun müteaddit gayeleri ve hayatının müteaddit neticeleri vardır. Ehli dalaletin tevehüm ettikleri gibi dünyaya nefislerine bakan gayelere münhasır değildir. Ta abesiyet ve hikmetsizlik içine girebilsin. Belki her şeyin gayat vücudu ve netaici hayatı üç kısımdır. Birincisi ve en ulvisi saniyine bakar ki, o şeye taktığı harikayı sanat murassaatını, şahidi ezelinin nazarına resmi geçit tarzında arz etmektir ki, o nazara bir an seyyale yaşamak kâfi gelir. Belki vücuda gelmeden bir kuvve, niyet hükmünde olan istidadı yine kâfidir. İşte selî-üz-zeval, latif masluat ve vücuda gelmeyen, yani sümbül vermeyen birer harika sanat olan çekirdekler, tohumlar, şu gayeyi bir tamamıha verir. Faydasızlık ve abesiyet onlara gelmez. Demek her şey, hayatıyla, vücuduyla, saniyinin mucizatı kudretini ve asar sanatını teşhir edip Sultan-ı Zülcelal'in nazarına arz etmek birinci gayesidir. İkinci kısım, gaye-i ve netice-i hayat zişura bakar. Yani her şey, Saniy-i birer mektubu hakaet numa, birer kaside-i letafet numa, birer kelime hikmet eda hükmündedir ki, melaike ve cin ve hayvanın ve insanın enzarına arz eder, mütalaaya davet eder. Demek ona bakan her zi şuura ibret numa bir mütalagahdır. Üçüncü kısım gaye-i vücut ve netice-i hayat o şeyin nefsine bakar ki, telezzüz ve tenizzüh, ve beka ve rahatla yaşamak gibi cüz'i neticelerdir. Mesela azim bir sefini sultaniyede bir hizmetkarın dümencilik ettiğinin gayesi, sefine itibarıyla yüzde birisi kendisine, ücret-i cüz ait, 99'u sultana ait olduğu gibi. Her şeyin nefsine ve dünyaya ait gayesi değil ise, ait 99'dur. İşte bu taaddüdü gayatlandır ki, birbirine zıt ve münafi görünen hikmet ve iktisat, Cud ve seha ve bilhassa nihayetsiz Saka ile sırrı tevfiki şudur ki, birer gaye noktay nazarında cud ve seha hükmeder, ismi cevap tecelli eder. Meyveler, hubublar o tek gaye noktay nazarında bir gayri hesaptır. Nihayetsiz cudu gösteriyor. Fakat umum gayeler noktayı nazarında hikmet hükmeder, ismi hakim tecelli eder. Bir ağacın ne kadar meyveleri var? Belki her meyvenin o kadar gayeleri vardır ki, Beyan ettiğimiz üç kısma tefrik edilir. Şu umum gayeler nihayetsiz bir hikmeti ve iktisadı gösteriyor. Zıt gibi görünen nihayetsiz hikmet, nihayetsiz cud ile, seha ile iştima ediyor. Mesela asker ordusunun bir gayesi temini asayiştir. Bu gayeye göre ne kadar asker istersen var ve hem pek fazladır. Fakat hıfz-ı hudut ve mücahede-i ağda gibi sair vazifeler için bu mevcut ancak kafi gelir. Kemali hikmetle muvazenededir. İşte hükümetin hikmeti haşmet ile iştima ediyor. O halde o askerlikte fazlalık yoktur denilebilir. Beşinci esas hem anlarsın ki şu fani masnuat fena için değil, bir parça görünüp mahvolmak için yaratılmamışlar. Belki vücutta kısa bir zaman toplanıp, matluk bir vaziyet alıp ta suretleri alınsın, timsalleri tutulsun, manaları bilinsin, neticeleri zapt edilsin mesela... Ehli ebet için daimi manzaralar nescedilsin. Hem âlem-i bekada başka gayelere medar olsun. Eşya beka için yaratıldığını, fena için olmadığını, belki sureten fena ise de tamamı vazife ve terhis olduğu bununla anlaşılıyor ki fani bir şey bir cihetle fenaya gider. Çok cihetlerle baki kalır. Mesela kudret kelimelerinden olan şu çiçeğe bak ki kısa bir zamanda o çiçek tebessüm edip bize bakar. Der akab fena perdesinde saklanır. Fakat senin ağzından çıkan kelime gibi o gider. Fakat binler misallerini kulaklara tevdi eder. Dinleyen akıllar adedince manalarını akıllarda ifka eder. Çünkü vazifesi olan ifadeyi mana bittikten sonra kendisi gider. Fakat onu gören her şeyin hafızasında zahiri suretini ve her bir tohumun da manevi mahiyetini bırakıp öyle gidiyor. Güya her hafıza ile her tohum hıfsız zineti için birer fotoğraf ...ve devam bekası için birer menzildirler. En basit mertebe hayatta olan maslû böyle ise... ...en yüksek tabakayı hayatta... ...ve ervah bakiye sahibi olan insan... ...ne kadar beka ile alakadar olduğu anlaşılır. Çiçekli ve meyveli, koca nebatatın bir parça ruha benzeyen... ...her birinin kanunu ı teşekkülatı, timsali sureti... ...zerrecikler gibi tohumlarda, kemali i intizamla... ...dağdağalı inkılaplar içinde ipka ve muhafaza edilmesiyle... Gayet cemiyetli ve yüksek bir mahiyete malik. Harici bir vücut giydirilmiş. Zişur, nurani bir kanun-ı emvi olan ruhu beşer ne derece beka ile merbu ve alakadar olduğu anlaşılır. Altıncı esas. Hem anlarsın ki insan ipi boğazına sarılır. İstediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır. Belki bütün amellerinin suretleri alınıp yazılır ve bütün fiillerinin neticeleri muhasebe için zapt edilir. Yedinci esas, hem anlarsın ki güz mevsiminde yaz bahar aleminin güzel mahlukatının tahribatı idam değil, belki vazifelerinin tamamıyla terhisatıdır. Haşi 2, evet rahmetin erzak hazinelerinden olan bir şecerenin uçlarında ve dallarının başlarındaki meyveler, çiçekler, yapraklar ihtiya olup vazifelerinin fitame ermesiyle gitmelidirler. Ta arkalarından akıp gelenlere kapı kapanmasın. Yoksa rahmetin müs'atine, vesair ihvanlarının hizmetine set çekilir. Hem kendileri gençlik zevaliyle, hem zelil hem perişan olurlar. İşte bahar dahi mahşer numa bir meyveder ağaçtır. Her asırdaki insan alemi ibret numa bir şeceridir. Arz dahi mahşeri acayip bir şeceri kudrettir. Hatta dünya dahi meyveleri ahiret pazarına gönderilen bir şeceri hayret numa'dır hem yeni baharda gelecek mahlukata yer boşaltmak için tefriğattır. Ve yeni vazifedarlar gelip konacak ve vazifedar mevcudatın gelmesine yer hazırlamaktır ve ihzarattır. Hem zişura vazifesini unutturan gafletten ve şükrünü unutturan sarhoşluktan ikazat sübhaniyedir. Sekizinci esas, hem anlarsın ki şu fani alemin sermedi sani için başka ve baki bir alemi var ki, İbadını oraya sevk ve ona teşvik eder. Dokuzuncu esas. Hem anlarsın ki öyle bir Rahman, böyle bir alemde öyle has ibadına öyle ikramlar edecek. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere futur etmiştir. Aminna. Yedinci hakikat. Babı ı hıfz ve hafiziyet olup ismi hafiz ve rakibin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki Gökte, yerde, karada, denizde yaş kuru, Küçük büyük, adi Ali her şey, kemal-i intizam ve mizan içinde muhafaza edip, bir türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir hafiziyet, insan gibi büyük bir fıtratta, hilafet-i kübra gibi bir rütbede, emanet-i kübra gibi büyük vazifesi olan beşerin, rububiyet-i ammeye temas eden amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesin. Muhasebe eleğinden geçirilmesin, adalet terazisinde tartılmasın, şayeste ceza ve mükafat çekmesin, hayır asla. Evet şu kainatı idare eden zat, her şeyi nizam ve mizan içinde muhafaza ediyor. Nizam ve mizan ise, ilim ile hikmet ve irade ile kudretin tezahürüdür. Çünkü görüyoruz, her maslu, vücudunda gayet muntazam ve mevzun yaratılıyor. Hem hayatı müddetince değiştirdiği suretler dahi, birer intizamlı olduğu halde, heyet-i mecmuası da bir intizam tahtındadır. Zira görüyoruz ki, vazifesinin bitmesiyle ömrüne nihayet verilen ve şu âlem-i göçüp giden her şeyin, Hafiz-i Zülcelal birçok suretlerini elvah-ı mahfuzah hükmünde olan hafızalarda ve bir türlü misali aynalarda hıfzedip, ekseri tarihçi hayatını çekirdeğinde neticesinden nakşedip yazıyor, Zahir ve batın aynalarda ipka ediyor. Haşiye 1. 7. suretin haşiyesine bak. Orada şöyle denilmişti: Şu suretin işaret ettiği manaların bir kısmı 7. hakikatte beyan edilmiş. Yalnız burada padişaha mahsus bir büyük fotoğraf işareti vahhakikati lehvi mahfuz demektir. Lehvi mahfuzun taakkuk vücudu 26. sözde şöyle ispat edilmiş ki nasıl küçük küçük cüzdanlar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 Meyvelerin çekirdekleri, tohumları elbette bir hafıza-i kübrayı, bir defter-i ekberi, bir levh-i mahfuzu azamı ihsas eder. İşaret eder ve ispat eder. Belki keskin akıllara gösterir. Mesela beşerin hafızası, ağacın meyvesi, meyvenin çekirdeği, çiçeğin tohumu kanun-u hafiziyetin azamet-i ihatasını gösteriyor. Görmüyor musun ki koca baharın hep çiçekli, meyveli bütün mevcudatı ve bunların kendilerine göre bütün sahif-i amali ve teşkilatının kanunları ve suretlerinin timsalleri mahdut bir miktar tohumcuklar içlerinde yazarak muhafaza ediliyor. İkinci bir baharda, onlara göre bir muhasebe içinde sahife-i amellerin neşedi, kemal intizam ve hikmetle, koca diğer bahar alemini meydana getirmekle, hafiziyetin ne derece kuvvetli ihata ile cereyan ettiğini gösteriyor. Acaba geçici, adi, ve bekasız, ehemmiyetsiz şeylerde böyle muhafaza edilirse âlem-i gaybda, âlem-i ahirette, âlem-i erbahta, rububiyete âmmede mühim semere veren beşerin amelleri, hıfz içinde gözetilmek suretiyle ehemmiyetle zapt edilmemesi kabil midir? Hayır ve asla. Evet şu hafiziyetin bu suretle tecellisinden anlaşılıyor ki şu mevcudatın maliki Mülkünde cereyan eden her şeyin inzibatına büyük bir ihtimamı var. Hem hakimiyet vazifesinde nihayet derecede dikkat eder. Hem gububiyet saltanatında gayet ihtimamı gösterir. O derece ki en küçük bir hadise, en ufak bir hizmeti yazar, yazdırır. Mülkünde cereyan eden her şeyin suretini müteaddit şeylerde hırs eder. Şu hafiziyet işaret eder ki, ehemmiyetli bir muhasebeyi amal defteri açılacak. Ve bilhassa mahiyetçe en büyük, en mükerrem, en müşerref bir mahluk olan insanın büyük olan amelleri, mühim olan fiilleri, mühim bir hesap ve mizana girecek, sayfeyi amelleri neşredilecek. Acaba hiç kabil midir ki insan hilafet ve emanetle mükerrem olsun, rububiyetin külliyatı şu şuuruna şahit olarak kesret dairelerinde vahtaniyet-i ilahiyenin dellalığını ilan etmekle, her mevcutatının tespihat ve ibadetlerine müdahale edip zabitlik ve müşahitlik derecesine çıksın da sonra kabre girip rahatlayasın ve uyandırılmasın, Küçük büyük her amellerinden sual edilmesin. Mahşere gidip mahkemeyi kübrayı görmesin hayır ve asla. Hem bütün gelecek zamanda olan mümkünata kadir olduğuna, bütün geçmiş zamandaki mucizatı kudreti olan vukûatı şahadet eder. Ve kıyamet ve haşşepek benzeyen kış ile baharı her vakit bir müşahede icat eden bir Kadir-i insan nasıl Adem'e girip kaçabilir, toprağa girip saklanabilir? Haşi'ye 2 Evet zaman hazırdan, ta ibtedai hılkat-ı aleme kadar olan zaman mazi umumen vukuattır. Vücuda gelmiş her bir günü, her bir senesi, her bir asrı birer satırdır, birer sayfadır, birer kitaptır ki kalemi kader ile tersim edilmiştir. dest Kudret mevcudat ayatını onlarda kemale hikmet ve intizamla yazmıştır. Şu zamandan ta kıyamete, ta cennete, ta ebede kadar olan zamanı istikbal umumen imkanattır. Yani mazi vukuattır, istikbal imkanattır. İşte o iki zamanın iki silsilesi birbirine karşı mukabele edilse, nasır ki dünkü günü halk eden ve o güne mahsus mevcudatı icat eden zat, yarınki günü mevcudatıyla halk etmeye muktedir olduğu hiçbir vecihle şüphe getirmez. Öyle de şüphe yoktur ki şu meydan-ı garaib olan zaman-ı mazinin mevcudatı ve harikaları bir Kadir-i Zülcelal'in mucizatıdır. Kat'i ederler ki o Kadir, bütün istikbalin, bütün mümkünatın icadına, bütün acaibinin izharına muktedirdir. Evet, nasıl ki bir elmayı halk edecek, elbette dünyada bütün elmaları halk etmeye ve koca baharı icat etmeye muktedir olmak gerektir. Baharı icat etmeyen bir elmayı icat edemez zira o elma o tezgahta dokunuyor. Bir elmayı icat eden bir baharı icat edebilir. Bir elma bir ağacın, belki bir bahçenin, belki bir kainatın misali-i Hem sanat itibarıyla, koca ağacın bütün tarihi hayatını taşıyan elmanın çekirdeği itibarıyla öyle bir harika sanattır ki onu öylece icat eden hiçbir şeyden aciz kalmaz öyle de. Bugünü halk eden Kıyamet gününü halk edebilir ve baharı icat edecek, Haşın icadına muktedir bir zat olabilir. Zaman-ı mazinin bütün alemlerini zamanın şeridine kemal hikmet ve intizamla takıp gösteren, elbette istikbal şeridine nahi başka kainatı takıp gösterebilir ve gösterecektir. Kaç sözlerde bilhassa 22. sözde gayet katli ispat etmişiz ki, her şeyi yapamayan hiçbir şey yapamaz. ...ve bir tek şeyi halk eden her şeyi yapabilir. Hem eşyanın icadı bir tek zata verilse... ...bütün eşya bir tek şey gibi kolay olur... ...ve suhulet peyda eder. Eğer müteaddit esbaba verilse... ...ve kesrete isnat edilse... ...bir tek şeyin icadı... ...bütün eşyanın icadı kadar müşkilatlı olur... ...ve imtina derecesinde suhbet peyda eder. Madem bu dünyada ona layık muhasebe görülüp... ...hüküm verilmiyor... ...elbette bir mahkeme kübra... Bir, saadeti uzmaya gidecektir. Sekizinci hakikat, bab ve Vaid'dir. İsmi Cemil ve Celil'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, Ali'nin Mutlak ve Kadir Mutlak olan şu masnuatın saniyi, bütün Enbiya'nın tevatürle haber verdikleri ve bütün Sıddık'ın ve Evliya'nın icma ile şadet ettikleri mükerrer Vaat ve vaid ilahisini yerine getirmeyip, haşa, acz ve cehlini göstersin. Halbuki vaat ve va'iyyedinde bulunduğu emirler kudretine hiç ağır gelmez. Pek hafif ve pek kolay. Geçmiş baharın hesapsız mevcudatını gelecek baharda aynen, kısmen aynen. Haşi'ye bir, ağaç ve otların kökleri gibi. Kısmen, mislen. Haşi'ye iki, yapraklar, meyveler gibi. İadesi kadar kolaydır. İfai vaat ise hem bize hem her şeye, hem kendisine hem saltanat rububiyetine pek çok lazımdır. Kulful vaat ise hem izzet-i iktidarına zıttır, hem ihatay ilmiyesine münafidir. Zira kulful vaat ya cehilden ya acizden gelir. Ey münkir! Bilir misin ki küfür ve inkarınla ne kadar ahmakça bir cinayet işliyorsun ki kendi yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik edip hiçbir vecihle kulf ve hilafa mecburiyeti olmayan ve hiçbir vecihle hilaf onun izzetine Haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen şeyler ve işler sıdkına ve hakkaniyetine şehadet eden bir zatı tekzip ediyorsun. Nihayetsiz küçüklük içinde nihayetsiz büyük cinayet işliyorsun. Elbette ebedi büyük cezaya müstahak oluyorsun. Bazı ehli cehennemin bir dişi daha kadar olması cinayetinin büyüklüğüne bir mikyas olarak haber verilmiş. Misalin şu yolcuya benzer ki güneşin ziyasından gözünü kapat. Kafası içindeki hayaline bakar, vehmi bir yıldız böceği gibi, kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor. Madem şu mevcudat hak söyleyen sadık kelimeleri, şu hadisat-ı kainat doğru söyleyen natık ayetler olan Cenab-ı Hak vaat etmiş, elbette yapacaktır, bir mahkeme kübra açacaktır, bir saadeti uzma verecektir. Dokuzuncu hakikat, bab-ı ihya ve imatedir. İsmi Hay-i muhi ve mümitin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, ölmüş kurumuş koca arzı ihya eden ve o ihya içinde her biri beşer haşri gibi acip, 300 binden ziyade enval mahlukatı haşir ve neşedip kudretini gösteren ve o haşir ve neşir içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihatay ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanlarıyla, Beşerin haşrini vaat etmekle bütün ibadının enzarını saadet-i ebediyeye çeviren ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip, emir ve iradesi dairesinde döndürüp birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet-i rububiyetini gösteren ve beşeri şeceri aynatın en cami ve en nazik ve en nazenin en nazlar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp kendine muhatap ittihaz ederek, her şeyi ona musakkar kılmakla, insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir Kadir Rahim, bir ali Hakim kıyameti getirmesin, haşri yapmasın ve yapamasın, beşeri ihya etmesin veya edemesin, mahkemeyi i kübrayı açamasın, cennet ve cehennemi yaratamasın, haşa ve kella. Evet şu alemin mutasarrıf zişanı, her asırda, her senede, her günde bu dar, muvakkat ruh-i zeminde, haşri ekberin ...ve meydan-ı kıyametin pek çok emsalini ve numunelerini... ...ve işaratını icat ediyor. Ez cümle. haş de Bahari'de görüyoruz ki... ...beş-altı gün zarfında... ...küçük ve büyük hayvanat ve nevatattan... 300 binden ziyade envağı... ...haş edip neş ediyor. Bütün ağaçların, otların köklerini... ...ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip... ...iade ediyor. Başkalarını ayniyet derecesinde bir misliyet suretinde icat ediyor. Halbuki maddeden farkları... Pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken kemal-i imtiyaz ve teşhis ile o kadar sürat ve ve suhulet içinde kemal intizam ve mizan ile altı gün altı hafta zarfında ihya ediliyor. Hiç kabil midir ki bu işleri yapan zata bir şey ağır gelebesin, semavat ve arzı altı günde kalk edemesin, insanı bir sayha ile haş edemesin, haşa acaba muciz bir katip bulunsa, Hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş. Üç bin kitabı tek bir sayfada karıştırmaksızın galatsız, sevsiz, noksansız hepsini beraber gayet güzel bir surette bir saatte yazarsa birisi sana dese şu katip kendi tehrif ettiği senin suya düşmüş olan kitabını yeniden bir dakika zarfında hafızasından yazacak. Sen diyebilir misin ki yapamaz ve inanmam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 bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte dercedip muhafaza eden zatı hakim ahfiz vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi ve kürey arzı bir sapan taşı gibi çeviren zatı kadir ahirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu arzu kaldıracak veya dağıtacak denilir mi hem hiçten yeniden bütün zihayatın ozlarını bütün cesetlerinin taburlarında kemalı intizamla zeratı emrikün feyekun ile kaydedip yerleştiren, ordular icat eden Zat-ı Zülcelal, tabur misal cesedin nizamı altına girmekle, birbiriyle tanışan zerrat esasiye ve eczai asriyesini bir sayha ile nasıl toplayabilir denilir mi? Hem bu bahar haşne benzeyen, dünyanın her devrinde, her asrında, hatta gece gündüzün teddilinde, hatta cev-ı havada bulutların icat ve ifnasında, haşrı numune ve misal ve emare olacak,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 Ferman-ı azam bahsettiğimiz hakikate dair ne diyor? Fanzur ila afari rahmetillahi keyfi yuhil arda ba'da mevkiha. İnne zalike lemuhil mevta ve hu ala kulli şeyin kadir. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. El hasıl.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 ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyeti, elbette yalnız böyle geçici, devamsız, bir karar, ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekasız, nakız, tekemmülsüz, umur dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz. Demek ona şayeste, daimi, berkarar, zevalsiz, muhteşem bir diyarı ahir var. Başka baki bir memleket vardır, bizi onun için çalıştırır, oraya davet eder ve oraya nakledileceğine, Zahirden hakikata geçen ve kurbu huzuruna müşerref olan bütün ervahı neyire ashabı, bütün kulubu münevvere aktabı, bütün ukul nuraniye erbabı şehadet ediyorlar ve bir mükafat ve mücazat ihsar ettiğini müttefikan haber veriyorlar ve mükerreren pek kuvvetli vaat ve pek şiddetli tehdit eder, naklederler. Hulful vaat ise hem zillet hem tezellüldür. Hiçbir cihetle celâle kutsiyetine yanaşamaz. Hulful vaîd ise ya aftan ya acizden gelir. Halbuki küfür cinayeti mutlakadır. Affa kabil değil. Haşi'ye 1. Evet küfür, mevcudatın kıymetini iskat ve manasızlıkla itham ettiğinden, bütün kainata karşı bir takdir ve mevcudat aynalarında cilve-i esmayı inkar olduğundan, bütün esma-i ilahiyeye karşı bir tezyir ve mevcudatın bahtaniyete olan şahadetlerini reddettiğinden bütün mahlukata karşı bir tekzip olduğundan istidad-ı insaniyi öyle ifsad eder ki salah ve hayrı kabule liyakati kalmaz. Hem bir zulm-i azimdir ki umum mahlukatın ve bütün esma ilahiyenin hukukuna bir tecavüzdür. İşte şu hukukun muhafızası ve nefsi kafir hayra kabiliyetsizliği küfrün adem affını iktiza eder inneşirkele zulmüne azim, muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür, şu manayı ifade eder. kadir mutlak ise, acizden münezzeh ve mukaddestir. Şahitler, muhbirler ise, mesleklerinde, meşreplerinde, mezheplerinde muhtelif oldukları halde, kemal ittifakla şu meselenin esasında müttehittirler. Kesretçe, tevatür derecesindedirler. Keyfiyetçe, icma kuvvetindedirler. Mevkice her biri Nebi Beşer'in bir yıldızı, bir taifenin gözü, bir milletin azizidirler. Ehemmiyetçe şu meselede hem ehli ihtisas hem ehli ispattırlar. Halbuki bir fende veya bir sanatta iki ehli ihtisas, binler başkaları müreccahtırlar. Ve ihbarda iki müsbit binler nafilere tercih edilir. Mesela Ramazan hilalinin subutunu ihbar eden iki adam...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 Hiç mümkün müdür ki şu bekarsız misafirhanei dünyada ve şu devamsız meydan imtihanda ve şu sebatsız teşhirgah arzda bu derece bahir bir hikmet, bu derece zahir bir inayet ve bu derece kahir bir adalet ve bu derece vasi bir merhametin asharını gösteren Malikül mülküzül Celal'in daimi memleketinde ve alemin mülk ve melekutunda daimi meskenler, ebedi sakinler. Baki makamlar, mukim mahluklar bulunmayıp şu görünen hikmet, inayet, adalet, merhametin hakikatları hiçe insin. Hem hiç kabil midir ki o zat hakim şu insanı bütün mahlukat içinde kendine külli muhatap ve cami bir ayna yapıp bütün hazain-i rahmetinin müştemilatını ona kattırsın, hem tarttırsın, hem tanıtırsın. Kendini bütün esmasıyla ona bildirsin, onu sevsin ve sevdirsin. Sonra o çare insanı o ebedi memleketine göndermesin. O daimi saadetgaha davet edip mesut etmesin. Hem hiç makul müdür ki hatta çekirdek kadar her bir mevcuda bir ağaç kadar vazife yükü yüklesin. Çiçekleri kadar hikmetleri bindirsin. Semereleri kadar maslahatları taksın da bütün o vazifeye, o hikmetlere, o maslahatlara dünyaya müteveccih yalnız bir çekirdek kadar gaye versin. Bir hardal kadar ehemmiyeti olmayan dünyevi ve bekasını gaye yapsın. Ve bunları alem-i manaya çekirdekler ve alem-i ahirete bir mezra yapmasın. Ta hakiki ve layık gayelerini versinler. Ve bu kadar mühim ihtifalat mühimmeyi gayesiz boş abes bıraksın. Onların yüzünü alem-i manaya, alem-i ahirete çevirmesin. Ta asıl gayeleri ve layık meyvelerini göstersin. Evet hiç mümkün müdür ki? Bu şeyleri böyle hilaf-ı hakikat yapmakla, kendi evsaf-ı hakikiyyesi olan hakim, kerim, adil, rahimin zıtlarıyla haşa, sümme haşa, muttasıf gösterip hikmet ve keremine, adil ve rahmetine delalet eden bütün kainatın hakaitini tekzip etsin, bütün mevcudatın şehadetlerini reddetsin, bütün masnuatın delaletlerini iptal etsin. Hem hiç akıl kabul eder mi ki insanın başına ve içindeki havasına, Saçları adedince vazifeler yükletsin de, yalnız bir saç hükmünde ona bir ücret dünyeviye versin. adalet hakikiyesine zıt olarak ve hikmet-i hakikiyesine münafi manasız iş yapsın. Hem hiç mümkün müdür ki bir ağaca taktığı neticeler meyveler miktarınca her bir zihayata, belki lisan gibi her bir uzvuna, belki her bir masnuğa o derece hikmetleri, maslahatları takmakla Kendisinin bir hakimi i mutlak olduğunu ispat edip göstersin. Sonra bütün hikmetlerin en büyüğü ve bütün maslahatların en mühimmi ve bütün neticelerin en elzemi ve hikmeti hikmet, nimeti nimet, rahmeti rahmet eden ve bütün hikmetlerin, nimetlerin, rahmetlerin, maslahatların menbaı ve gayesi olan beka ve likayı ve saadet-i ebediyeyi vermeyip terk ederek bütün işlerini abesiyet mutlaka derekesine düşürsün. Ve kendini o zata benzetsin ki öyle bir saray yapar. Her bir taşında binlerce nakışlar. Her bir tarafında binler ziynetler. Ve her bir menzilinde binler kıymetler âlat. Ve levazımat-ı beytiye bulundursun da sonra ona dam yapmasın. Her şey çürüsün, beyhude bozulsun. Haşa ve kella. Hayır mutlaktan hayır gelir. Cemil-i mutlaktan güzellik gelir. Hakim-i mutlaktan abes bir şey gelmez. Evet her kim fikren tarihe binip mazi cihetine gitse, şu zamanı hazırda gördüğümüz menzili dünya, meydanı iptila, meşher-i eşya gibi seneler adedince vefat etmiş menziller, meydanlar, meşherler, alemler görecek. Suretçe, keyfiyetçe birbirinden ayrı oldukları halde, intizamca, acayipçe, saniin kudret ve hikmetini göstermekçe birbirine benzer. Hem görecek ki o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekansız meşherlerde o kadar bahir bir hikmetin intizamatını, o derece zahir bir inayetin işaratını, o mertebe kahir bir adaletin emaratını, o derece vasi bir merhametin semeratını görecek. Basiretsiz olmamak şartıyla yakinen bilecek ki o hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz ve o asarı görünen inayetten daha ecmel bir inayet kabil değil. Ve o emaratı görünen adaletten daha ecel bir adalet yoktur. Ve o semaratı görünen merhametten daha eşmel bir merhamet tasavvur edilmez. Eğer farz muhal olarak şu işleri çeviren, şu misafirleri ve misafirhaneleri değiştiren Sultan-ı Sermedi'nin daire-i memleketinde daimi menziller, ali mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler, mukim ahali, mesut ibadı bulunmazsa Ziya, hava, su, toprak gibi kuvvetli ve şumullü dört anasır maneviye olan hikmet, adalet, inayet, merhametin hakikatlarını nefretmek ve o anasır zahiriye gibi görünen vücutlarını inkar etmek lazım gelir. Çünkü şu bekasız dünya ve mafiha onların tam hakikatlerine mashar olmadığı malumdur. Eğer başka yerde dahi onlara tam mashar olacak mekan bulunmazsa o vakit, Gündüzü dolduran ziyayı gördüğü halde güneşin vücudunu inkar etmek derecesinde bir divanelikle, şu her şeyde bulunan gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek, şu nefsimizde ve ekser eşyada her vakit müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu pek kuvvetli emaratı görünen adaleti inkar etmek ve şu her yerde gördüğümüz merhameti inkar etmek lazım geldiği gibi, şu kainatta gördüğümüz icraat hakimane, ve efal-i kerimane ve ihsanat-ı rahimane'nin sahibini haşa sümme haşa sefih bir oyuncu gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir ki nihayetsiz muhal bir inkılab-ı hakik'tir. Hatta her şeyin vücudunu ve kendi nefsinin vücudunu inkar eden ahmak sofistalar dahi bunun tasavvuruna kolay kolay yanaşamazlar. Haşiye 1 Evet, adalet iki şıktır. Biri müsbet, diğeri menfidir. Müsbet ise Hak sahibine hakkını vermektir. Şu kısım adalet, bu dünyada bedahet derecesinde ihatası vardır. Çünkü üçüncü hakikatta ispat edildiği gibi, her şeyin istidat lisanıyla ve ihtiyacı fıtri lisanıyla ve ıstırar lisanıyla, Fatih ı Zülcelal'den istediği bütün matlubatını ve vücut ve hayatına lazım olan bütün hukukunu mahsus mizanlarla, muayyen ölçülerle bil müşahede veriyor. Demek adaletin şu kısmı, vücut ve hayat derecesinde kat'i vardır. İkinci kısım menfidir ki, haksızları terbiye etmektir. Yani haksızların hakkını tazip ve ile veriyor. Şu şık ise, kendan tamamıyla şu dünyada tezahür etmiyor. Fakat o hakikatın vücudunu ifsas edecek bir surette, hassiz işaret ve emarat vardır. Ez cümle, kavmi aat ve semuttan tut, ta şu zamanın, mütemerrit kavimlerine kadar gelen sille-i -te ve teziyani-i gayet Ali bir adaletin hükümran olduğunu has ile gösteriyor. El hasıl, şu görünen şuunat, dünyadaki vüsatli içtimaat-ı hayatiyye ve süratli iftirakat-ı ve haşmetli toplanmalar ve çabuk dağılmalar ve azametli ihtifalat ve büyük tecelliyat ile ve onların bu aleme ait bu dünyayı de. Kısa bir zamanda malumumuz olan semerat-ı cüz'igeleri, ehemmiyetsiz ve muvakkat gayeleri mabeyninde hiç münasebet olmadığından, adeta küçük bir taşa bir büyük daha kadar hikmetler, gayeler takmak, bir büyük dağ, bir küçük taş gibi muvakkat bir gaye cüz'iye vermeye benzer ki, hiçbir akıl ve hikmete uygun gelemez. Demek şu mevcudat ve şu onat ile ve dünyaya ait gayeleri ortasında bu derece nispetsizlik, Katiyen şehadet eder ki bu mevcudatın yüzleri alemi manaya müteveccihtir. Münasip meyveleri orada veriyor ve gözleri Esma-i dikkat ediyorlar. Gayeleri o aleme bakıyor ve özleri dünya toprağı altında. Sümbülleri alem misalde intişaf ediyor. İnsan istidadı nispetinde burada ekiyor ve ekiliyor. Ahirette mahsul alıyor. Evet şu eşyanın Esma-i ve alem ahirete müteveccih yüzlerine baksan göreceksin ki mucize-i kudret olan her bir çekirdeğin bir ağaç kadar gayesi var. Kelime-i hikmet olan her bir çiçeğin bir ağaç çiçekleri kadar manaları var. Haşiye 2. Sual. Eğer dense neden en çok misalleri çiçekten ve çekirdekten ve meyveden getiriyorsun? El cevap. Çünkü onlar hem mucizat kudretin en antikaları, en harikaları, en nazenimleridirler. Hem ehl tabiat ve ehl dalalet ve ehl felsefe, onlardaki kalem kader ve kudretin yazdığı ince hattı okuyamadıkları için onlarda boğulmuşlar. Tabiat bataklığına düşmüşler. Ve o harika sanat ve manzumeyi rahmet olan her bir meyvenin, bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri var. Bizlere rızık olması ise o binler hikmetlerinden bir tek hikmettir ki vazifesi biter, manasını ifade eder, vefat eder, midemizde defnedilir. Madem bu fani eşya başka yerde baki meyveler verirler ve daimi suretler bırakır ve başka cihette ebedi manalar ifade eder, sermediği tesbihat yapar ve insan ise onların şu cihetine bakan yüzlerine bakmakla insan olur. fanide de bakiye yol bulur. Demek bu hayat ve meft içinde yuvarlanan, toplanıp dağılan mevcudat içinde başka maksat var. Temsilde kusur yoktur. Şu ahval, taklit ve temsil için teşkil. Ve tertip edilen ahvale benzer. Nasıl büyük masrafla kısa içtimalar, dağılmalar yapılıyor. Ta suretler alınsın, terkip edesin. Sinemada daim gösterilsin, onun gibi. Bu dünyada kısa bir müddet zarfında hayatı şahsiye şahsiyye ve hayatı ı geçirmenin bir gayesi şudur ki, Suretler alınıp terkip edesin. Netice-i amelleri alınıp hıfs edesin. Ta bir mecmah ekberde muhasebesi görüsün. Ve bir meşer ağzamda gösterisin. gösterilsin. ...ve bir saadet-i uzmaya istidadı gösterilsin. Demek hadis-i şerifte... ...dünya ahiret mezrasıdır diye... ...bu hakikati ifade ediyor. Madem dünya var... ...ve dünya içinde bu asarıyla... ...hikmet ve inayet ve rahmet ve adalet var... ...elbette dünyanın vücudu gibi kat'i olarak... ...ahiret de var. Madem dünyada her şey bir cihette o aleme bakıyor... ...demek oraya gidiliyor. Ahireti inkar etmek... ...dünya ve mafihayı inkar etmek demektir. Demek ecel ve kabir insanı beklediği gibi... ...cennet ve cehennemde insanı bekliyor ve gözlüyor. On birinci hakikat. Babi insaniyettir. İsmi hakkın cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki? Cenab-ı Hak ve Mabud-ı Bilhak... ...insanı şu kainat içinde... ...rububiyet mutlakasına... ...ve umum alemlere... rububiyet anmesine ammesine karşı en ehemmiyetli bir abd ve hitabat-ı en mütefekkir bir muhatap ve mazhariyet esmasına en cami bir ayna ve onu ism azamın tecellisine ve her isimde bulunan ism azamlık mertebesinin tecellisine mazhar bir ahsen-i takvimde en güzel bir mucize kudret ve kazain-i rahmetinin müştemilatını tartmak tanımak için en ziyade mizan ve aletlere malik bir müdakkik. ...ve nihayetsiz nimetlerine en ziyade muhtaç ve fenadan en ziyade müteellim ve bekaya en ziyade müştak... ...ve hayvanat içinde en nazik ve en nazdar ve en fakir ve en muhtaç ve hayat dünyeviyece en müteellim... ...ve en bedbaht ve istidatçı en ulvi ve en yüksek surette mahiyette yaratsında onu müstayit olduğu ve müştak olduğu... ...ve layık olduğu bir dahr ı ebediye göndermeyip hakikat insaniyi iptal ederek kendi hakkaniyetine taban tabana zıt ve hakikat nazarında çirkin bir haksızlık etsin. Hem hiç kabil midir ki, hakimi bilhak, rahimi mutlak, insana öyle bir istidat verip, yer ile gökler ve dağlar tahammülünden çekindiği emanet-i kübrayı tahammül edip, yani küçücük, cüz'i ölçüleriyle, sanatçıklarıyla, Halık'ın muhit sıfatlarını, külli şuunatını, nihayetsiz tecelliyatını ölçerek bilip, hem yerde en nazik, nazenin nazlar, aciz, zayıf yaratıp, halbuki bütün yerin nebati ve hayvani olan mahlukatına bir nevi tanzimat memuru yapıp, onların tarzı tesbihat ve ibadetlerine müdahale ettirip, kainattaki icratı ilahiyeye küçücük mityasta bir temsili gösterip, rububiyet subhaniyeyi fiilen ve kalen kainatta ilan ettirmek, meleklerine tercih edip hilafet rütbesini verdiği halde, ona bütün bu vazifelerinin gayesi ve neticesi ve semeresi olan saadet-i ebediyeyi vermesin. Onu bütün mahlukatının en bedbaht, en biçare, en musibetse de en dertment, en zelil bir derekeye atıp en mübarek, nurani ve alete tesit bir hediye hikmeti olan aklı o biçareye en meşum ve zulmani bir aleti tasip yapıp hikmet-i mutlakasına bütün zıt, ''Ve merhamet mutlakasına külliyen münafi bir merhametsizlik etsin, haşa ve kella.'' hasıl nasıl hikaye temsiliyede bir zabitin cüzdanına ve defterine bakıp görmüştük ki? Hem rütbesi, hem vazifesi, hem maaşı, hem düsturu hareketi, hem cihazatı bize gösterdi ki o zabit, o muvakkat meydan için değil, belki müstakar bir memlekete gidecek de ona göre çalışıyor.'' Aynen onun gibi insanın kalp cüzdanındaki letaif ve akıl defterindeki havas ve istidadındaki cihazat tamamen ve müttefikan saadet-i ebediyeye müteveccih ve ona göre verilmiş ve ona göre teçhiz edilmiş olduğuna ehli tahkik ve keşif müttefiktirler. Ez cümle. Mesela aklın bir hizmetkarı ve tasvircisi olan kuvve-i hayaliye denilse ki sana bir milyon sene ömürle saltanatı dünya verilecek fakat ahirde mutlaka hiç olacaksın. Tevehüm aldatmamak, nefis karışmamak şartıyla oh yerine ah diyecek ve teessüf edecek. Demek en büyük fani, en küçük bir alet ve cihazat-ı insaniyeyi doyuramıyor. İşte bu istidattandır ki, insanın ebede uzanmış emelleri ve kainatı ihata etmiş efkarları ve ebedi saadetlerinin ana yayılmış arzuları gösterir ki, bu insan ebed için halk edilmiş ve ebede gidecektir. Bu dünya ona bir misafirhanedir ve ahiretine bir intizar salonudur. 12. Hakikat Bab-ı Risalet ve Tenzil'dir. Bismillahirrahmanirrahim'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki bütün enbiya mucizelerine istinad ederek sözünü teyit ettikleri ve bütün evliya keşif ve kerametlerine istinad edip davasını tasdik ettikleri ve bütün asfiya tahkikatına istinad ederek hakkaniyetine şehadet ettikleri resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tahakkuk etmiş bin mucizatının kuvvetine istinad edip bütün kuvvetiyle hem kırk ve mucize olan Kur'an-ı Hakim binler ayat-ı katiyyesine istinad ederek bütün katiyetle açtıkları ahiret yolunu ve kürşat ettikleri cennet kapısını Sinek kanadı kadar kuvveti bulunmayan vahiy vehimler ne haddi var ki kapatabilsin. Geçen hakikatlardan anlaşıldı ki haşir meselesi öyle rasih bir hakikattır ki küreyi arzı yerinden kaldıracak, kırıp atacak bir kuvvet o hakikatı sarsamaz. Zira o hakikatı Cenab-ı Hak bütün esma ve sıfatının iktizasıyla tesbit ediyor ve Resul-i Ekrem'i bütün mucizat ve berahiniyle tasdik ediyor. Ve Kur'an-ı Hakim bütün hakaik ve âyatıyla onu ispat ediyor. Ve şu kainat bütün âyat-ı tekviniye ve şuunat-ı Hakîmanesi ile ediyor. Acaba hiç mümkün müdür ki haşir meselesinde vacib-ül vücut ile bütün mevcudat kafirler müstesna olarak ittifak etmiş olsun. Kıl kadar kuvveti olmayan şüpheler ve seseler o dağ gibi hakikatı rasihâ-i sarsın, yerinden kaldırsın, Haşa ve kella. Sakın zannetme. Delaili i Haşriye bahsettiğimiz 12 hakikata münasırdır. Hayır. Belki yalnız Kur'an-ı Hakim geçen şu 12 hakikatları bize ders verdiği gibi daha binler vücuha işaret edip her bir vecih kavi bir emaredir ki Halik'ımız bizi bu dar-ı faniden bir dar-ı bakiye nakledecektir. Hem sakın zannetme ki Haşri iktiza eden Esma-ı İlahiye ...bahsettiğimiz gibi yalnız Hakim, Kerim, Rahim, Adil, Hafizi isimlerine münasırdır. Hayır, belki kainatın tedbirinde tecelli eden bütün esma ilahiye ahirete iktiza eder, belki istizam eder. Hem zannetme ki, Haşre delalet eden kainatın ayat-ı tekviniyesi şu geçen bahsettiğimize münasırdır. Hayır, belki ekser mevcudatta sağa sola açılır perdeler gibi... Vecih ve keyfiyetleri vardır ki bir veçi saniye şehadet ettiği gibi diğer veçi de haşrı işaret eder. Mesela insanın ahseni i takvimdeki hüsnü masnuiyeti saniye gösterdiği gibi. O ahseni i takvimdeki kabiliyet-i kısa bir zamanda zeval bulması haşrı gösterir. Bazı kere bir vecihle ile iki nazarla bakılsa hem saniye hem haşrı gösterir. Mesela. Ekser eşyada görünen hikmetin tanzimi, inayetin tezyini, adaletin tevzini ve rahmetin taltifi nasıl ki mahiyetlerine bakılsa bir sani hakim, kerim, adil, rahimin destek kudretinden çıktığını gösterirler. Onun gibi bunların kuvveti ve hadsizlikleriyle beraber şunların mazharları olan şu fani mevcudatın ehemmiyetsiz ve az yaşamasına bakılsa ahiret görünür. Demek ki her şey lisan hal ile ''Amentu billahi ve bil yevmil ahir'' okuyor ve okutturuyor. Hatime, geçen 12 hakikat birbirini teyit eder, birbirini tekmil eder, birbirine kuvvet verir. Bütün onlar birden ittihad ederek neticeyi gösterir. Hangi vehmin haddi var? Şu demir gibi, belki elmas gibi 12 muhkem surları delip geçebilsin. Ta hızlı hasinde olan haş-i imaniyi sarsın. Mâ halkukum vela bâhtukum illâ ke nefsin vâhide. Sizin yaratılmanızda, diriltilmenizde, tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Ayet-i Kerimesi ifade ediyor ki, bütün insanların halk olunması ve haş edilmesi, Kudreti ilahiye ilahiyeye nispeten bir tek insanın halkı ve haş gibi asandır. Evet, öyledir. Nokta namında bir risalede, haşir bahsinde şu ayetin, ifade ettiği hakikatı tafsilen yazmışım. Burada yalnız bir kısım temsilatıyla hülasasına bir işaret edeceğiz. Eğer istersen o noktaya müracaat et. Nokta Risalesi Mesnevi Nuriye'nin sonunda yer almaktadır. Ancak Üstad Hazretlerinin bu Risale hakkında şöyle bir notu vardır. Noktanın ikinci kısmı haşir, melaike ve bekay i ruha ait olduğundan bu hakikatları 29. söz ve onuncu söz gayet parlak bir surette izah ettiğinden onlara havale edilerek buraya dercidilmedi. Üçüncü kısım ise on dört dersten ibaret, nurun ilk kapısı namıyla ayrıca neşredildi. Mesela, وَلِلَّهِ الْمَتَلُ الْاَعْلَىٰ En yüce sıfatlar Allah'ındır. Temsilde kusur yok. Nasıl ki nuraniye sırrıyla, güneşin cilvesi kendi ihtiyarıyla olsa, bir zerreye suhuletle verdiği cilveyi aynı suhuletle hassiz şeffafata da verir. Hem şeffafiye sırrıyla bir zerre şeffafenin küçük gözbebeği güneşin aksini almasında denizin geniş yüzüne müsadirdir. Hem intizam sırrıyla bir çocuk parmağıyla gemi suretindeki oyuncağını çevirdiği gibi kocaman bir dirit notu da çevirir. Hem imtisar sırrıyla bir kumandan bir tek neferi bir arş emriyle tahrik ettiği gibi bir koca orduyu da aynı kelime ile tahrik eder. Hem muazene sırrıyla. Cev-i fezada bir terazi ki, öyle hakiki, hassas ve o derece büyük farz edelim ki, iki ceviz terazinin iki gözüne konulsa hisseder ve iki güneşi de istiaab edip tartar. O iki kefesinde bulunan iki cevizi, birini semavata, Birini yere indiren aynı kuvvetle. iki şems bulunsa birini arşa, diğerini ferşe kaldırır, indirir. Madem şu adi, nakız, fani mümkünatta, nuraniyet ve şeffafiyet ve intizam ve intisal ve muvazene sırlarıyla en büyük şey, en küçük şeye müsavi olur. Hatsız hesapsız şeyler bir tek şeye müsavi görünür. Elbette, Kadir Mutlak'ın zati ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan kudretinin nurani tecelliyatı ve melekutiyet eşyanın şeffafiyeti ve hikmet ve kaderin imtizamatı ve eşyanın evamir-i tekviniyesine kemal imtisali ve mümkünatın vücut ve ademinin müsavatından ibaret olan imkanındaki muvazenesi sırrıyla az çok, büyük-küçük ona müsavi olduğu gibi bütün insanları bir tek insan gibi bir sayha ile haşre getirebilir. Hem bir şeyin kuvvet ve zaafça meratibi, o şeyin içine zıddının müdahalesidir. Mesela hararetin derecatı soğun müdahalesidir. Güzelliğin meratibi çirkinliğin müdahalesidir. Ziyanın tabakatı karanlığın müdahalesidir. Fakat bir şey zati olsa, ârezi olmazsa onun zıddı ona müdahale edemez. Çünkü cem izdı deng lazım gelir. Bu ise muhaldir. Demek asıl zati olan bir şeyde meratip yoktur. Madem Kadir-i Mutlak'ın kudreti zatiydi, ...mümkünat gibi arizi değildir ve kemali mutlaktadır. Onun zıddı olan aciz ise, muhaldir ki tedakul etsin. Demek bir baharı halk etmek, Zat-ı Zülcelal'ine bir çiçek kadar ehvendir. Eğer esbaba isnat edilse, bir çiçek bir bahar kadar ağır olur. Hem bütün insanları ihya edip haş etmek bir nefsin ihyası gibi kolaydır. Meseleyi haşrin başından buraya kadar olan temsil suretlerine... Ve hakikatlarına dair olan beyanatımız Kur'an hakimin feyzindendir. Nefsi teslime kalbi kabule ihsardan ibarettir. Asıl söz ise Kur'an'ındır. Zira söz odur ve söz onundu. Dinleyelim. Felilahil hujjatul ba'liga tam ve kesin delil Allah'ındır. Fazıl <gülüyor> ilah a'athari rahmetillahi kefiyuhil arda bade mevtiha. Ina zâlkel muhiil mevta ve huwa la kullu Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Kele men yuhir <gülüyor> ve alim. Çürümüş kemikleri kim diriltecek dedi? Sen de ki. Onu ilk önce kim yaratmışsa tekrar o diriltecek. O her şeyin yaratılışını hakkıyla bilendir. Ya yuhennasu teku rabbukum in zalzalat's saati şeyun azim. Yevme terawnaha tadehlu kullu murdıa amma ardat ve tadeu kullu zati hamlin hamlaha ve teran nasu sukara ve ma hum bi sukara ey insanlar rabbinizden korkun. Kıyamet gününün muhakkak ki pek büyük bir şeydir.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 Ant olsun ki geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde o sizi kabirlerinizden toplayıp diriltecektir. Allah'tan daha doğru sözü kim var? İnnel ebrâre lefî na'în in, ve innel füccâre lefî İhlas ile kulluk edenler nimetlerle dolu cennet içindedir. Günaha dalan kafirler ise cehennem ateşindedir. İza zülziletil ardı zilzâ بأخرجت الأرض أثقالها، فقال الإنسان مالها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصر الناس إشتهًا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يرى. Ne zamanki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır ve yeryüzü bütün ağırlıklarını dışarı çıkarır. Ve insan ne oluyor buna der. O gün yeryüzü üzerinde herkesin ne iş yaptığını haber verir. Çünkü Rabbin ona konuşmasını emretmiştir. O gün insanlar yaptıklarının karşılığını görmek için hesap yerinden bölük bölük dönerler. Kim zerre kadar bir iyilik yaparsa onun mükafatını görür. Kim zerre kadar bir kötülük yaparsa onun cezasını görür. El-kâriyatum ve mâ edrâkem <gülüyor> çarpacak olan felaket nedir o çarpacak olan felaket o çarpacak felaketin ne olduğunu bilir misin o gün insanlar ateşe çarpıp Yere serilmiş pervanelere döner. Dağlar ise atılmış rengarenk yün gibi olur. Mizanı ağır gelen, hoşnut olacağı bir yaşayış içindedir. Mizanı hafif gelenin sığınacağı yerde haviyedir. Haviyenin ne olduğunu bilir misin? O kızgın bir ateştir. Ve lillahi gaybü semavati ve ma emru saati illa kelemhi l-basar <gülüyor> evhü akrat Allah ala kül şeyin kadir göklerin ve yerin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 Ameen tu billahi ve mala iketih ve kütbih ve rusuluh ve yamil aakhir. Ve bil kaderi khayrihi ve şerih min Allah taala. Bal baatı badele muhtihak. Ve anna janna tahak ve nara tahak ve anna şfâa tahak. Ve anna minkara ve nakiran tahak. Ve anna Allah man fil kubur. Aşhedu an la ilahe illallah ve aşhedu anna Muhammed rasulullah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 وَاَدِخِنَّا وَاَدِخِيلْ وَالِدَيْنَا الْجَنَّةَ مَا الْأَبْرَارِ بِجَاهِنِ بِيْكَ الْمُخْتَرِ <gülüyor> Amin. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah Teala'dan geldiğine, ölümden sonra dirilişin hak olduğuna, cennetin hak olduğuna, cehennem ateşinin hak olduğuna, şefaatın hak olduğuna, münker ve nekirin hak olduğuna, Allah'ın kabirlerdeki ölüleri tekrar dirilteceğine iman ettim. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah bulunmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim. Allah'ım, Tuğba-i Rahmeti'nin en latif, en şerif, en mükemmel ve en güzel meyvesi olan alemlere rahmet olarak ve cennet demek olan dar ahireti gösteren şu Tuğba ağacının en süslü, en güzel, en parlak ve en âli semerelerine Vesile-i usulümüz olarak gönderdiğin zata salat ve selam et. Allah'ım bizi ve anne ve babamızı ateşten koru. Bizi ve anne ve babamızı ebrar ile beraber seçkin peygamberinin hürmetine cennete dahil et. Amin. Ey şu Risale'yi insafla mütalaa eden kardeş deme. Niçin bu 10. sözü birden tamamıyla anlayamıyorum ve tamam anlamadığım için sıkınma çünkü İbn-i Sina gibi bir dahi, hikmet, el-haşru, leysa ala nekayesin akliye demiş, iman ederiz. Fakat akıl bu yolda gidemez diye hükmetmiştir. Hem bütün ulema İslam, haşir bir meseleyin nakliyedir, delili nakildir, akıl ile ona gidilmez diye müttefikan hükmettikleri halde, elbette o kadar derin ve manem pek yüksek bir yol birdenbire bir caddeyi umumiye-i akliye geçemez. Kur'an-ı Hakîm'in feyziyle ve Halik Rahim'in rahmetiyle şu taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asırda o derin ve yüksek yolu şu derece ihsan ettiğimden bin şükür etmeliyiz. Çünkü imanımızın kurtulmasına kâfi gelir. Fahmettiğimiz miktarına memnun olup tekrar mütealâ ile izdiyadına çalışmalıyız. Haş'ı akıl ile gidilmemesinin bir sırrı şudur ki Haş'ı Azam İsmi Azam'ın tecellisi ile olduğundan Cenab-ı Hakk'ın ismi azamının ve her ismin azami mertebesindeki tecellisiyle zahir olan efali azimeyi görmek ve göstermekle, haş-ı azam bahar gibi kolay, ispat ve kat'i izan ve tahkiki iman edilir. Şu 10. sözde feyzi Kur'an ile öyle görülüyor ve gösteriliyor. Yoksa akıl dar ve küçük düsturlarıyla kendi başına kalsa aciz kalır, taklide mecbur olur. Onuncu sözün mühim bir zeyli ve lahikasının birinci parçası. Bu kısım dokuzuncu şua olup şu ağlarda yer almaktadır. Zelin ikinci parçası. Baştaki ayetin mucizane işaret ettikleri dokuz tabakayı berahini haşiyeye dair dokuz makamdan birinci makam. He subhanallahayyinatumsun, wa hina Ve lehu lhamdu fi al-sama wa al-arb wa ashiyan wa hina tushirun. Yüxrüjü Hayi min al-Miyt, yüxrüjü Miyt min al-Hay. Yüxri al-Arda ba'de Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'a tesbih edin. Göklerde ve yerde olanların hamt ve senası Ona mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğle vaktine erişince de Allah'a tesbih edip namaz kılın. Ölüden diri, diriden ölüyü O çıkarır. Ölümünden sonra yüzünü o dirildir. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Olan fıkradaki ferman haşre dair, buradaki gösterdiği bürhan-ı bahiri ve hüccet-i katıası beyan ve izah edilecek inşallah haşiye, o makam daha yazılmamış ve hayat meselesi haşre münasebeti için buraya girmiş. Fakat hayatın ahirinde kader rükmüne işareti pek ince ve derindir. Bu kısmın devamı Otuzuncu lem'anın 5 nüktesinin dördüncü remzidir. Zeyl'in üçüncü parçası. Bu kısım ikinci şuanın hatimesinde uzunca bir haşiye başlığı altında şualarda yer almaktadır. Zeyl'in dördüncü parçası. Kâle men yuhil izâme ve yâramîn, kul yuhîhâllezî enşe'e hâ evvela merre, ve bi küllü halkın alîm. Yani insan der, çürümüş kemikleri kim diriltecek, sen de. Kim onları bidayeten inşa edip hayat vermiş ise o diriltecek. Onuncu sözün dokuzuncu hakikatının üçüncü temsilinde tasvir edildiği gibi bir zat göz önünde bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese, şu zat efradı istirahat için dağılmış olan bir taburu bir boru ile toplar, tabur nizamı altına getirebilir. Sen ey insan desen inanmam ne kadar divanece bir inkar olduğunu bilirsin Aynen onun gibi, hiçlikten yeniden ordu misal, bütün hayvanat ve sair zihayatın tabur misal cesetlerini kemal intizamla ve mizani hikmetle o bedenlerin zerratını ve letaifini emrikün feyekun ile kaydedip yerleştiren ve her karında, hatta her baharda, ruh zeminde yüzbinler ordu misal, zevil hayatın envalarını ve taifelerini icat eden bir zat-ı kadir-i alim. Tabur misal bir cesedin nizama altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat esasiye ve eczay-ı asliyeyi bir sayha ile sur israfilin İsrafil'in borusuyla nasıl toplayabilir istibat suretinde denilir mi? Denilse eblehçesine bir divaneliktir. Bu kısmın devamı 25. sözün 2. şuresinin 8. meziyeti cezaletidir. Zeylin 5. parçası bu kısım 26. lemanın 5. ricasında yer almaktadır.